Ve min min ve Ve illallah la ve ba'd. Yok. Evet. Biz her cuma günü işte yatsı namazından sonra bir araya gelip ashabın anlayışına uygun Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak namaz konusuna yetiştik. Bugün de inşallah konumuz namazın terki, küfür olup olmadığı hakkında olacak. Tabii yetiştirirsek her iki grubun delillerini sunacağız. Yetiştiremezsek inşallah diğer Grobun delillerini gelecek hafta inşallah Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse. Diyor ki: "Et terhîbu min terkis salâh taamudan ve ihracüha an vaktihâ tehavunan." yani korkutuculuk. Burada Allah Celle Celaluhu ve Aliye ve Selam namazın terkinden dolayı Müslümanları ne yapıyorlar? Uyararak yani bazı hadislerle veyahut da bazı ayetlerle korkutarak ki Müslümanlar namazı terk etmeyip namazlarını kılsınlar. Ve bu namazlarını terk eden insanlar genelde keselen veyahutta taammüden ey tembellikten veyahutta tembellikten değil de yani konum belki müsait değil onun için toplum müsait değil derken genelde Kalkıp oturduğu insanlar namazsız, niyazsızdırlar. O da onlarla beraber böyle <gülüyor> aynı gemiye ne yapıyor? Gidiyor ve batıyor. <gülüyor> ve burada birinci hadise diyor ki beyner raculi ve beynel kufri terkussale Beynel raculi ve beynel kufri terkussale ve Selam bu hadis Sahih-i mevcuttur. Ve biliyorsunuz ehli i Sünnet ve Cemaat Sahih Buhari ile Sahih Muslim bu iki kitap Kur'an'dan sonra en sahih sözlerdir. Ey ve seminin sözleri. Yani Sahih Buhari'de ve Sahih Muslim'de muttfeqdirler. Ama diğer kitaplar, diğer kitaplarda zayıf hadisler olduğu gibi uyduruk hadisler de vardır. Ama Sahih Buhari ile Sahih Muslim'de <gülüyor> elhamdülillah ehli sünnet ve cemaat muttfeqdirler. Ve biz genelde İslam'ı anlatırken ve tabii mesele değinirken genelde ehlisine Cemaat'ın inancına göre anlatıyoruz. Yani Şii toplum veya ota fırkalar kesinlikle bizim anlayışımızın dışındadır. Burada beyne'r raculi ve beyne'l kufri. Beyne'r raculi burada dikkat ediyorsanız Ali satt ve selam yani erkek olan kişiyi zikrediyor. Ve burada erkeği zikrederken ve o sadece erkeği zikrederken aynı zamanda kadınlar da içine giriyor. Tamam mı? <gülüyor> Çünkü İslam bütün cinlere ve insanlara gelmiş bir dindir. Tamam mı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اَشْ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, itaat etsinler, ibadet etsinler ve bütün ibadetlerde beni birlesinler diye gönderdim. Dolayısıyla bu din ile cinler yani insanlar muhatap olduğu gibi aynı zamanda cinler de bu dinle muhataptırlar. Ve erkekler muhatap olduğu gibi aynı zamanda kadınlar da muhataptır. Ve burada diyor ki between erculi veyn el küfr terku's sala. Kişiyle kişiyle artık ister kadın olsun ister erkek olsun ve o erkek olsun kadın olsun fark etmiyor. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Ey demek istiyor ki namazı terk eden kişi ne olmuş olur? Küfre düşmüş olur. Bu gibi sözler kimlerin görüşüdür? Namazın terkini küfür gören grubun görüşüdür. Ve demiştik ki bundan önceki derslerimizde dikkat ettiyseniz mukaddimede değinmiştik. Alimlerin, Hanefiler, Şafiiler, Malikiler tamam mı? Bunların görüşleri anlatmıştık ve demiştik ki bu şahıslar arasında eybu ehli sünnet ve cemaat hemen hemen iki gruba ayrılmış. Bir kısım namazın terkini küfür görerek dinden çıktığını söylüyorlar. Bir grup tamam mı? Dinden çıkmıyor. Dinden çıkabilmesi için ya büyük küfür işlemesi gerekiyor veya hotta büyük şirk işlemesi gerekiyor. Bu iki kişi işlemediği müddetçe ve bu iki unsuru işlemediği müddetçe o kişi her ne kadar namaz kılmıyorsa da o kişi nedir? Mu'mindir. Ve namazın terkini küfür olarak, ey büyük küfür olarak gören insanların da yahutta grubunda bu gibi şu anda okuduğumuz deliller onların edindiği delillerdir. Tamam mı? Diğer hadiste diyor ki yine İmam Ahmed ile İmam Müslim rivayet ettiği hadis la diyor ki "Beyne'r raculi ve beyne'ş-şirki ve'l-küfri terku's-salah." Dikkati diyor sanız ondan önceki hadis diyor ki "Beyne'r raculi ve beyne'l-küfri terku's-salah." Burada diyor ki "Beyne'r raculi ve beyne'ş-şirki ve beyne'l-küfri terku's-salah." Yani yukarıdaki hadiste Şirki zikretmiyor. ikinci hadiste aynı zamanda küfre şirk olarak ilave ediliyor. وَبَيْنَ الْرَجُلِ وَبَيْنَ الْشِرْكِ وَالْكُفْرِ Ey kişi ile şirk ve küfür arasında nedir? تَرْكُلْ سَيَا اَيْ terk etmektir. Ve bu hadisten anlaşılıyor ki zahiri, zahiri manasına göre. Anlaşılıyor ki namazı inaden veyahutta keselen ey tembellikten dolayı veyahutta bilerek kılmıyor. Yani bilerek kılmıyor. Bilerek kılmıyor. Müslümanım demesine rağmen bilerek namazı kılmıyor. Beş vakit namazı kılmıyor. Artık ne zaman kılacak Allahu alem. Ne zaman ki Allah ona hidayet verirse, o zaman bu hadise göre nedir? Namazı bilerek terk eden kişi küfre düştüğü gibi aynı zamanda şirke düşmüş oluyor. Üçüncü hadiste İmam Tirmizinin rivayeti ettiği hadisdir ve İmam Elbani El rahiimallah. Bu hadis sahih olduğunu söylüyor. Diyor ki, Beynel kufri ve beynel imani terkussale. Dikkat edilseniz ha, böyle tesessüllü bir şekilde geliyor. Beynel kufri ve beynel imani. Küfür ile iman arasındaki fark nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse demek ki imansız oluyor, imansız olduğu gibi kafir oluyor kafir olduğu gibi namazın terkini küfür gören insanların inançlarına göre ebediyen cehennemde kalacağını söylüyorlar. Bu da İmam Tırmızı rivayet etti. Beşinci hadiste diyor ki, bu da İmam i̇bn Mece'nin rivayet ettiği hadis, Beynel abdi ve beynel kufri terkussaleh beyne'l abdi ve beyne'l kufr terku's sala. Ay kishi ile küfür arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Altıncı hadiste diyor ki Ali satveselam İmam Ahmed ile Ebu Davud, en ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri hadis. Bu hadis İmam Elbani sahih olduğunu ne yapıyor ispat ediyor ki el ahdu'l ladzi beyne'na ve beynehum's sala. Femen terkaha faqad fe kafar. El ahdu allazi baynana ve baynahum. Ey bizim ile onların arasındaki sözleşme ve da bizim ile onların arasındaki fark namazdır. Femen terkaha Her kim onu terk ederse kafir olmuştur. Dedik ya. Dedik ya. Ebu Davud, Tirmizi, En-Nesai ve İbn Mace'i de Evet. El ahdullazi baynena ve beynehum. Bizim ile onların arasında. Yani bu bizim derken ey İslam ümmeti ile. Onlar derken ey küfür ümmeti ile. Tamam mı? İslam ümmeti ile küfür ümmeti arasındaki fark nedir? Namazdır. Kim diyor ki? "Femen terkaha kim namazı terk ederse fakat kafar." Küfür etmiştir. Tabi ki daha başka zayıf hadisler var. Ben zayıf hadisleri zikretmiyorum. Yani bundan çok çok daha tehditvari bir şekilde olan hadislerdir. Tamam mı? Daha başka bir hadiste yine İmam Tirmidhi'nin rivayet ettiği bir hadis diyor ki Kâne ashabu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem La yarauna şey'en min al Tamam mı? Tarkuhu kufrun illa salâ Kana ashabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La yarauna şey'e minel e'mali terkuhu kufrun illa sale. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı diyor. Namazdan başka, tamam mı? Biliyorsunuz. Namazdan başka daha başka masiyatlar var. Örneğin zina yapmak, alkolü içki içmek, adam öldürmek, namuslu ve şerefli kadına iftira atmak, hırsızlık yapmak. Biliyorsunuz ehli sünnet ve cemaatin inancına göre bu gibi büyük günahları irtikab etmek küfür değildir. Ve bundan önceki derslerimizde hatırlıyorsanız ''Hariciler ve Mu'teziler bu gibi büyük günahları irtikab etmek kişiyi dininden çıkarır.'' Ve burada dikkat ediyorsanız, hembeli fukahasının bir kısmı, bu demin okuduğumuz hadisler, burada haricilerle, mu'tezilerle birleşiyorlar veya da hariciler ve mu'teziler burada hembelilerle birleşiyorlar. Çünkü hariciler ve mütezirler bütün büyük günahların irtikab etmesiyle kişinin kafir olduğunu söylüyorlar. Ancak hembeli fukahasının bir kısmı deminki okuduğumuz hadisleri delil olarak göstererek sadece namazının terk küfür olarak görüyorlar. Ama hembeli fukahası alkollu içki içmek, daha doğrusu yani büyük günahları terk etmek bunları küfür görmüyorlar. Ancak diğer imamlar gibi İmam Ebu Hanife ve Tayyumun Şafii gibi bu gibi büyük günahları irtikab etmek büyük günah sayıyorlar. Ve ehli sünnet ve Cemaatin inancına göre büyük günahın irtikab edilmesi kesinlikle kişiyi dinden çıkarmaz. Hariciler ve mütezirler dininden çıkarır. Ey alkollu içki içen bir kişi haricilere ve mütezilere göre o kişi dininden dönmüş sayılır. Ve o kişi o hal üzerinde ölürse onların inançlarına göre yani haricilerin ilançlarına göre ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalıyor. Ehl-i sünnet ve cemaat ise büyük günahlarda bu görüşü ne yapmıyorlar? Bu görüşe sahip olmuyorlar. Ahmet bin Hember Rahim Allah ve onun çizgisinden bazı alimler özellikle Ebn-i Teymi ve Ebn-i ve bazı alimler tamam mı? Bu hadislere dayanarak ve ileride okuyacağım ayetlere dayanarak Ey namazın terkini tamamen terk etmekle kafir olduklarını söylüyorlar. Hembeli fukahasının içinden bazı alimler, örneğin İmam Ebun rahim Allah'a bir farz namaz, sadece bir farzı bilerek geçirirse o kişi dininden döndüğünü söylüyor. Ve namazın terkini küfür ey büyük küfür gören alimlerin iştihatlarına göre bu kişi namazsız, niyazsız bir şekilde öldüğüne dair şehadet edilirse o kişinin namazı kılınmaz. Ey cenaze namazı kılınmaz. Yıkanmaz. Müslümanların mezarlarına gömülmez. Affedersiniz hayvan leşi gibi sahraya atılır. Ve bu genelde namazın terkini küfür gören bu alimler fetvaları budur. Ancak maalesef şedid biz bakıyoruz ki bu fetva sahipleri veyahutta bu fetvayı veren kişilerin ülkelerinde örneğin Südi Arabistan'da niyazsız namazsız niyazsız ölen insanların hiçbirisini fetvanın eşitliğinde muamele yapılmıyor. Nasıl? E namaz nice namazsız cins namazsız niyazsız insanlar ölüyor ve yıkanıyorlar, namazları kılınıyor, Müslümanların mezarlarında gömülüyor ve dedikleri gibi affederseniz hayvan leşi gibi sahraya atılmıyorum maalesef şiddet. O zaman tatbikat ile fetva arasında gerçekten çelişki var. Çelişki var. Neden bu fetva veriliyor? Neden bu şekilde insanlara telkin ediliyor? Neden namazsız, niyazsız ölen insanlar bu fetvanın anlayışına göre bu gibi şahıslar bu gibi muamele görülmüyor. Veyahut da görmüyor. Çünkü fetvanın eşitliğinde muamele olursa, ay onların dedikleri zaman belki hiç kimse namazı terk etmeyecek. Ve yahutta namazın terkini küfür görmeyen alimler bunlara şu şeyle diyorlar. Diyorlar ki o zaman bunlar iç alemlerinde her ne kadar zahiren namazın terki küfür değildir diyorlarsa da, küfürdür diyorlarsa da içlerinde namazın terki küfür olmayabilir. Çünkü bazı alimler namazın terki küfür değildir. O zaman bunların fetvalarına göre ne yapıyorlar? Zahiren fetvada tekfir, tekfircidirler. Amelen nedir? Tekfirci değiller. Anlaşılıyor mu? Ve bizzat benim kendi kulaklarımla Nurun aladdar beni, İza'atul Kur'an-ı Kerim var burada söyledi Arabistan'da. Bizzat kulağımla dinledim. Bir kadın Müftiye telefon açıyor. Şimdiki müftü, ey Abdülaziz Alış Şeyh dedikleri. Efendim diyor. Benim çocuğum diyor bir kaza geçirdi. Hayatında namaz kıldığını görmedim. Yani buluktan sonra. Küçükken kılıyor. Biliyorsunuz küçük genelde Müslüman adı, erkekler veya hatta kadınlar. Ee, çocuklar küçük iken genelde kadınlar içeride erkekler camilerde şurada burada kıldırıyorlar ama belli bir yaştan sonra hakim olamıyor kıldıramıyor yani artık gücü yetmiyor <gülüyor> ve diyor ki belli bir yaştan sonra yani demek istiyor ki eyvuluğdan sonra çocuğum çocuğumun namaz kıldığını hiç görmedim uyuştur, uyuşturucu uyuştur, uyuşturucu da kullanıyordu hap da kullanıyordu ee, alkollü içki de kullanıyordu yani ay yaş birisi Tamam mı? Müzik aşığı, affedersin, yani en pislik sahneleri de ne yapıyor? Seyrediyor. Ve bu hal üzerinde öldü diyor. Ve bizim inancımı, inancımıza göre böyle bir kişi öldüğü zaman kafirdir. Şimdi biz buna ne yapalım? Şimdi fetvaya göre mi hareket edelim? Yoksa ne yapacağımızı, yani artık bizi evet. ne yapınız? Evet. Bizi yönlendirin. Diyor ki, ya kadın, ay kadın diyor, sen diyor belki bu adam namaz kılmıştır ama sizin haberiniz yok. Hoca efendi diyor, ben diyor oğlumu bilirim diyor. Asla namaz kılmaz, tarikussalâ bilin. Şakî bir kişi diyor. Yok yok diyor, sen bilmiyorsun, nereden biliyorsun diyor. Sefera çıktığı zaman belki şurada burada kılmıştır diyor. Ya diyorum ki, diyor ki ona, hoca efendi diyor, ya şeyh diyor, oksun billah ibni mat ve huve tarik sala diyor. Allah'a yemin ediyor. Diyor ki yok, sen bilmezsin diyor. Bu çocuk senin yanında, 24 saat senin yanında değil ki. Evden çıkar. Bir gün bakarsın ki aklına bir gelir şöyle, bir şey gelir diyor. Camiye girer. Müslümanlarla beraber namaz kılır veyahut da sefer esnasında camiye gider. El mühim. Kendisi o şekilde direniyor. Mufti Efendi de burada başka bir şekilde direniyor. Ha O zaman bu adam karar kalbinde anlaşılıyor ki ha bu adam yani Namaz, namazın terkinden dolayı tekfir etmeyen alimler var ve bu ihtilaf müteber bir ihtilaftır. Ve dikkat ediyorsanız biz devamlı acizane ben deyindiğim zaman acizane diyorum ki müteber ihtilaflarda Müslümanlar aşırı olmaması gerekiyor. Namazın terki küfür müdür değil midir? Gerçekten alimler aralarında ihtilaf etmişler sahabelerden ta şimdiki alimlere kadar. Ve ileride göre bazı sahabiler namazın terkini küfür görüyorlar hatta imansız olduklarını, müşrik olduklarını söylüyorlar. Ha o zaman bu namaz meselesi yani bugün veyahut Ahmed bin Hembel döneminde çıkmamdı bu. Çıkmadı bu görüş. Yani delillere dayanarak konuşuyor Ahmed bin Hanbel. Yani sahabilerden, tabiilerden namazın terkini küfür gören insanlar var. Tamam mı? O zaman diyor ki bu adam demek istiyor ki yani karar kalbinde tabii. Yani nasıl olsa bazı alimler bunu küfür görmüyorlar. O zaman madem ki bu görüş veyahut da bu ihtilaf müteberdir. O zaman biz ne yapacağız? Siz cenazesini yıkayınız, kılınız, Müslümanların mezarlarından gömünüz. O zaman söyledi Arabistan'da şu ana kadar tamam mı? Abdulaziz'in devleti kurduğu günden şu ana kadar veyahut da Muhammed bin Abdülvehab Rahimahullah'ın İmam Muhammed bin Suud döneminden şu ana kadar hiçbir kişi ait Namazını terk eden bir kişi, Çünkü affedersiniz, atılmamış. sahraya atılıp leş gibi atılmamıştır. O zaman fetva ile tatbikat arasında fark vardır. Ve namazın terkini küfür görmeyen aymla diyorlar ki, dikkat ediyorsanız diyor bunlar, karar kalplerinde namazın terkini küfür ya görmüyorlar ya da diyorlar ki madem ki bu ihtilaf muteberdir, o zaman olabilir ki bu kafir olmayabilir. Madem ki büyük şirk koşmadı ve büyük küfür koşmadı o zaman bu kişi iman üzerinde ölmüş olabilir. Tamam mı? Evet. Diğer bir hadiste İmam Ettebarri'nin rivayet ettiği ve yine İmam El-Banil diyor ki bu hadis sahihtir diyor. Beynel abdi ve beynel kufri vel imani salâ femen tarakaha fekat kafar. Tamam mı? Beynel abdi. Daha önceki hadislerden beynel racül diyor. Burada diyor ki beynel abd. Abd kadın da abdtır, erkek de abdtır. Tamam mı? Racül dediği zaman her ne kadar racülün ismini verdiyse de burada Müslüman kadında da içine giriyor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 İmam Elbeyhaki rahimahumullah rivayet ettikleri hadislerde diyor ki An-Ebi Derda radıyallahu ta'ala an tamam mı? Kale Avsani Halili sallallahu aleyhi ve sellem Halili ey dostum yani Muhammed Aleyhisselatü kastediyor kast ediyor. Diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam, tamam mı? Bana şu tavsiyede bulundu. La tuşrik billahi şey'e sakın sakın Allah hiçbir şeyi eş, ortak, koşma. وَاِنْ قُطِعْتَ اَوْ هُرِّقْتَ Hatta diyor parça parça seni dilim dilim kesseler veyahut da ateş ile bile yaksalar seni sakın Allah'a eş, şirk koşma. Bunu biz söylerken icabında bir kişinin aklına şu soru gelebilir. Nasıl olur? E, Ammar bin يَاسِ رَضَيَ Teala' an işkence altına, işkenceye tabi veyahut tamaruz kılarken Tam orada hıbrü veya müşriklerin dinini benimseyerek efendim Ali Satt ve seleme sövdü ve ondan sonra onu bıraktılar. Peki burada Hizbullah Sem diyor ki hatta diyor dilim dilim kesilsen diyor. Ammar bin Yasir dilim dilim kesilmedi ama gerçekten sıkı veyahutta fadiy veyahutta acayip işke bir işkenceye Kaş tabi tutuldu. Yani çok aşırı bir işkence tabi tutuldu. Annesiyle beraber, babasıyla beraber. Buna rağmen ne yaptı? Küfrü tolaffoz etti. Öyle değil mi? Ve bu hadis bir ittifak sahiptir. Ee, burada diyor ki Aleyhisselam dilim dilim kesilsen yani parça parça böyle bıçakla, kılıçla, baltayla neyse kesilsen diyor veyahut da diyor seni ateşe bile atsalar Sakın Allah'a eş ve şirk koşma ve kendi dininden dönüp şirk dönünü benimseyerek anayi satt ve selam'e küfür etmesi, ey sövmesi tek kelime nedir? Şirktir ve küfürdür. Dinden dönmektir Allah korusun. Tamam mı? Ama onu bıraktıktan sonra ağlayarak sızlayarak satt ve gittiği zaman heleka ammar ya Rasulullah, heleka ammar ya Rasulullah, heleka ammar ya Rasulullah irhamu Allah. Yani bu sözü ağlaya ağlaya, sızlaya sızlaya bu sözü tek, tekrar ederken yetiştiği zaman hayırdır ya var? ne oldu sana? Ne oldu da yani bu sözleri tekrar ediyorsun? Dedi ki ya Resulullah biliyorsun dedi beni felaket bir işkenceyle karşı karşıya getirdiler. Annemi babamı beni ve dediler ki ya dininden döner Muhammed'e söversin. Veyahut da annene yaptığımız gibi, babana yaptığımız gibi seni de öldüreceğiz. Biliyorsunuz babasını ve annesini öldürdüler. Ben de dayanamadım, bu işkenceye dayanamadım. Ve ben de onların dinini benimseyerek, onların yanında yani senin dinini benimsemediğimi ve sana sövdüm. ve vesselam dedi ki, Ya Ammar, keyfe kâne kalbukâ? Ey Ammar dedi. O an için senin kalbin nasıl idi? Vallahi ya Resulullah dedi. Benim kalbim bu sözü söylemekle benim kalbim imanla dok Asla kalbim lisanıma ne yapmadı? Muvafakat etmedi. Yani benim dilimin söylediği tamam mı? Sadece dilimde kaldı. Ey kalbimde bir miskazerre kadar senin dinine ve sana karşı yani bir bozum olmadığı gibi bir miskazerra kadar da onların dinine karşı bir sevgi yoktu. Dedi ki ya Ammar bir dahaki sefer aynen bu işkenceyle karşı karşıya geldiğin zaman aynı sözü söyle. Aynı sözü söyle. Acayip Bu söz küfür olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam yani tekrar küfür etme mi demek istiyor? Niçin? Çünkü Biliyorsunuz asıl nedir? Asıl kalptir. Asıl kalptir. Kişi kendi kalbinde küfre karşı, şirke karşı veyahut da İslam'a karşı herhangi bir herhangi bir haleli yoksa lafzan söylemiş olduğu şey onu ne yapmıyor? Onu dine veyahut da küfre sokmuyor. Ve örneğin örnek verecek olursak sarhoş olan bir kişi Veyahut da aşırı sinirli olan bir kişi, ey gazaba gelen bir kişi diyor ki tamam mı? Sarhoşluk iki çeşittir diyor. Bir, alkollü içki içmek kişi sarhoş olur. 2 aşırı sinirli olup da gazaba gelen kişi sarhoş olur. Bu iki kişi diyor ağızlarıyla söyledikleri bir şey ister hanımını boşasın, ister dine söğsün bu lafız onu ne yapmıyor? Dininden çıkarmadığı gibi hanımı da ondan boş olmuyor. Niçin? Çünkü sarhoş edip hele edip. hele yani alkollu içkiye alışkın olmayıp da tamam mı? Sarhoş olduğu zaman gerçekten deli gibi oluyor. Ve biliyorsunuz ehl cemaatin inancına göre deli bir kişi kesinlikle yaptığı şeylerden sorumlu değildir. O zaman bu sarhoş veyahut da bu aşırı sinirli olan kişi sinirinden dolayı gazaba gelince tamam mı delilikten hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla he burada Ali Satt ve selam bu sözü söylediği zaman burada demek istiyor ki demek istiyor ki yani bu derece ve bu seviye geldiğin zaman ne yapma yine şirk koşma. Ama biz bakıyoruz ki orada Ammar Şirk koştu ve diyor ki böyle bir şey olsa tekrar bunu yap. Ha o zaman böyle bir şeyle karşı karşıya geldiği zaman Müslüman ne yapabilir? Müslüman o sözü söyleyip kalbi ona tasdik, onu tasdik, tasdik etmemekle beraber sözle söylediği zaman Allah'ın izniyle o kişi ne yapmıyor? O kişi müşrik veyahut kafir olmuyor. وَلَا تَتْرُكْ salaten مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا Sakın sakın sakın. Farz olan bir namazı bilerek terk etme. Sakın sakın farz olan bir namazı bilerek tamam mı? Vaktini geçirme ve terk etme diyor. فَمَنْ faqad فَقَدَّرِيَتْ minhu اَذِّمَّ Her kim namazı terk ederse Allah'ın Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Himayesini o kişinin üstünden kaldırıyor. Tamam mı? Arkasında diyor ki tabi diyor ki وَلَا تَشْرَبْ الْخَمِرْ فَا اِنَّهَا مِفْتَحْ kul شَارْ Ve diyor ki sakın sakın alkollu içki içme Zira alkollu içki her şerrin kapısıdır veyahut anahtarıdır. Ancak konuyla ilgili olan bir şey nedir? Femen diyor ki burada وَلَا تَتْرُدْ نَوْ لَا تَتْرُقْ صَلَاتًا Tamam mı? Muteammiden. Yani bilerek sakın bilerek نماز تركتنا فمن تركها فقد بريئت منه الذمة أي ذمة الله سبحانه وتعالى ذهب أشقى بالحديث هذا حديث ابن ماجا وإمام البعين يقولون هذا حديث هذا حسن لغيره حسن لغيره بليوسنس. حديث سليم مصبب هذا حديث صحيح هذا حديث حسن هذا حديث, حديث حسن لشواهده yani av li Hadis, hadis kendi zatında zayıftır ama daha başka hadislerin, daha başka hadislerin delaletiyle ne yapıyor? Bu hadis o hadisle, o hadislerle birleşerek o zaman bu hadis, birçok hadisin şehadetiyle bu hadis hasen derecesine yükseliyor. Hasen derecesine yükseliyor. Tıpkı geçmişte, daha başka derslerimizde Besmele Mevzusunu size anlattığımız gibi. Burada diyor ki Beynel abdi vel kufri avu şirki terkussala Beynel abdi avu kufri ve şirki terkussala diyor. Kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmektir. Feize tarakassala fekad kafar namazı terk ederse o kişi kafir olur. Yine İbn-i Macan'ın diyor diğer bir hadiste diyor ki Leysa beynel abdi Şirki illa tarkussalâ Feize tarakaha fekad eşrak Üstteki hadiste ne diyor? Fakat kafar Bu hadiste de diyor ki fekad eşrak Ve dikkat ediyorsanız bu, hadis bu hadislerde Hem küfür kelimesini kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam Hem de şirk kelimesini kullanıyor Ey kişi ile şirk Veyahut küfür arasında namazın terkidir. Kim namazı terk ederse fe ize ay namazı fe eşrak ay o kişi şirk koşmuş olur. <gülüyor> İmam Taban'ın rivayet ettiği bir hadiste ve İmam Elbani tekrar diyor ki hasenunli ay başka hadislerin delilleri ve da şehadetiyle bu hadis hasen derecesine ee, yükseliyor diyor ki. An Muad bin Cabban teala diyor ki sallam, yani, Cebel, sallam, o an için bir şahıs geldi. <gülüyor> فقال, <gülüyor> Rasulullah Resulü. Bana öyle bir amel tavsiye etti ki ve o tavsiye gene amele sım sarılayım ki o amel ile ben cennete girim. Fa kana Ali sattu ve selam la tushrik billahi şeyen ve in uzibte ve hurrikte. İlk önce dikkat ediyorsanız neyi tavsiye ediyor? Tevhidi ediyor. Ve biliyorsunuz İslam'ın esası nedir? Tevhiddir. Tıpku bundan önceki derslerimize dediğimiz gibi ayet-u semdük başı el İslam, islam ve amûduhus İslam'ın başı nedir? Baş. Kelime-i şehadettir. Buradaki rasul emri el İslam, ay her şeyin işin başı İslam'dır. Ve buradaki İslam'dan kasıt ey şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden rasulullah. Daha başka hadise diyor ki, Bu niye el İslamu ala khamsin? Başlangıçta ne geliyor. Şehadet. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden rasulullah. Bu hadisleri topladığın zaman, tamam mı? Bakıyorsun ki burada Ali satt ve selam buradaki kastı ay kelime-i şehadettir. Tamam mı? La tuşrik billahi ve en uzzibte ve hurrikte. Ha o zaman bu dinin esası tevhiddir. Ve İmam Şafii Rahimallah Ahmet bin Hanbelah namazın teki küfür olup olmadığını konuşurken dedi ki ya Ahmet, İmam Şafii Ahmed dedi ki ya Ahmed kişi neyle İslam'a girer? Dedi ki kelime-i şehadetle. Peki o zaman Neyle İslam'dan çıkar? Ahmed bin Hember Rahimahullah burada susuyor. Ve biliyorsunuz Ahmed bin Hember Rahimahullah İmam Şafii'nin Şafii öğrencisidir. İmam Şafii'yi biliyorsunuz diğer imamlarla beraber namazın terkini küfür görmüyor. Tamam mı? <gülüyor> Ama burada diyor ki sakın sakın diyor. Ne kadar işkenceye maruz kalırsan kal. Tamam mı? Ve seni yaksalar bile diyor, sakın sakın Allah'a eş ve ortak koşma. Allah'a eş ve ortak koşma. Ve burada şirk biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde, akide derslerinde birçok defa değindik. Burada diyor ki, hemen arkasında diyor ki, ati'u <gülüyor> valideyik ve annene, babana itaat et. Ve biliyorsunuz kişinin Erkek olsun, kadın olsun. Tamam mı? Anneye, babaya, hakime, öğretmene, müdüre, iş sahibine, yani patronuna, tamam mı? Halifeye, emire, kim olursa olsun, askere, kim olursa olsun, bütün bunlara itaat mukayyettir. Yani mutlak değildir. Yani itaatın Allah'a ve Resul'e mutlak olduğu gibi değil, mukayyettir. Çünkü Allah Celle Celalühu diyor? Ya eyuhellezine amenu ati'u'llaha ve ati'u'r-rasule ul ve ulil-emr minkum. Mufessirler ve alimler diyorlar ki Allah'a ve Resulüne olan itaat mutlaktır. Ey kesin kez Allah ve Resulü verdiği her işte nedir? Onlara kayıtsız şartsız itaat vaciptir. Çünkü Allah ve Resulü hiçbir zaman insanlara münkeri ne yapmazlar? Emretmezler veyahut da tavsiye etmezler. Ama insanlar derecesine kadar yüksek olursa olsun Resuller müstesna her an için kızgınlığı geldiği zaman Allah korusun nunkeri emredebilir. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gazbe esnasında e bir kişiyi emir tayin ederek seriye olarak gönderdi. Ey cihada! Ve bunlar cihada giderken tabi gece oldu. Dedi ki onlara. Onlara kızgınlaştı yani onlara kızdı bazı şeylerden dolayı ve onlara bir ceza vermek istedi. Dedi ki bana odun toplayın. Odun topladılar. Emir verdi tamam odun toplamakta bir veis yoktur. Topladıktan sonra dedi ki onlara bu topladığınız oduna ateş verin. Ateşi de verdiler. Ateşi verdikten sonra tam kızın böyle kızgınlığı yüksek olunca veyahut da şiddetli olunca dedi ki ateşe giriniz. Acip ateşe giriniz. <gülüyor> Nasıl oluyor bu? Nasıl olur da bir emir Müslüman ona mensup olan şahısları yani diyeyim ki bir manga komutanı, mangasına ateşe giriniz ve o da kendinizi şu dağın tepesinden kendinizi aşağı atınız. Yani gerçekten şey yani. Burada bazıları ne yaptılar? Bazıları hazırlanarak kendilerini ateşe atacak diğerlere dediler ki ne yapıyorsunuz ne oluyor Vallahi biz dedi cehennemden kaçtık. Ali satt ve seleme inanmamız cehennemden kaçmak içindir. Yani ateşte yanmamak içindir. Nasıl olur da kaçtığımız ateşten kendimizi ateşe koyacağız? Durun dedi. Kimse girmesin. Hemen Ali satt ve seleme yaptılar. Orada ona isyan ettiler yani emire isyan ettiler. Ve siz biliyorsunuz ve Selamın tayin ettiği emire itaat etmek, Allah Resulüne itaat etmektir. Emire isyan etmek, Allah Resulüne isyan etmektir. Meşru emire isyan, Allah'a ve Resulüne isyan gibidir. Ona itaat etmek, Allah ve Resulüne itaat etmektir. Ve buradan bunlar ne yaptılar? Emire itaat etmediler. Bilakis isyan ettiler. Ve dikkat ediyorsanız ayet diyor ki, Allah'a ve Resulüne ve sizden olan ölül emre itaat ediniz ya Eyhallediğine eminü Eey iman edenler Atıyor Allah ve atıyor Reule Allah'a ve Resule itaat ediniz ve ulul Emri emriminkum Ey sizden olan emirler yani halifeler ve Yahutta alimler ve Yahutta halifelerin tayin ettikleri emirler tamam mı? İşte burada alimler diyorlar ki Allah ve Relüe itaat mutlaktır yani yüzdey yüz nikle onlar, onlara isyan etmek yoktur ama emirlere insanlara, anneye, babaya, müdüre, patrona, şuna buna, askere, e, komutana falan bunlara itaat etmek mutlak değildir, mukayyettir. Ey! Allah'ın emir, emirlerine sıkı bağlı oldukları müddetçe marufta onlara itaat etmek vaciptir. Ama bu kişiler anne, baba, ağabey, dayı, amca, e, müdür, Patron, hakim, başbakan, cumhurbaşkanı kim olursa olsun, general olsun ne olursa olsun. Bunlar marufta onlara itaat etmek vaciptir. Ancak masiyette Allah'ın hoş görmediği veyahut da haram kaldığı bir şeyde onlara itaat etmek kesinlikle caiz değildir. Tıpkı burada bu Müslümanların emirlerine itaat etmedikleri gibi. Ve bu Müslümanlar Aleyhisselam'a gittikten sonra dedi ki ya Resulullah olay böyle böyle oldu. Emir Aleyhisselatü Vesselam'a onları şikayet ederken, bunlar da şikayet etti. Dedik ki, vallahi eğer siz o ateşe girmiş olsaydınız, ebediyen içinden çıkmazdınız. Niçin? Çünkü masiyette itaat yoktur. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La ta'ata li mahlukin fi masiyetillah. Diye bir rövete La ta'ata li mahlukin fi masiyetil halıq. Ey, isyan konusunda hiçbir yaratılmışa İtaat yoktur. Bu yaratılmış kişi Resul bile olsa yani Resul ümmetinden birisine masiyeti tavsiye ederse o Müslüman o Resule itaat etmekle mükellef değildir. İtaat mağruftadır. Ayet Sallallahu Aleyhi diyor ki el-atta'a fil-mağruf diyor. İtaat mağruftadır. Ey iyiliktedir. Mübah olan şeylerdedir. Ama masiyette Hiçbir mahluka itaat yoktur. İsyan konusunda hiçbir mahluka, hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. O yaratılmış. Resul olsun, kişinin en çok sevdiği annesi, babası bile olsa, kesinlikle onlara itaat yok. Örneğin, baba diyor ki Oğluna, oğlum git bana, bakkaldan bir paket sigara getir. Vallahi gidip onun dediğini yaparsa, Allah'a isyan etmiş olur. Çünkü sigara, bil ittifak haramdır. Hatta, hatta kafirler bile, kafir doktorlar bile sigaranın üstünde yazılıyor. Bu sigara nedir? Sıhhata zararlıdır. Ve İslam dini aklen, delillerden önce aklen sıhhata zarar veren her şey İslam'da kesinlikle onu kullanmak haramdır. Ve biliyorsunuz alkollu içkinin birçok faydası olduğu gibi zararları da vardır. Ama zararları daha çok olduğu için faydası olmakla beraber ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Celle Celle'ye ne yaptılar? Bunu haram kıldılar. Ha o zaman sahata zarar verici şeyi almak, kullanmak kesinlikle caiz değildir. Git bana al bu bıçağı mesela git bana şu bıçağı getir filan adamı öldüreceğim. Ha o zaman gerçekten bu bıçakla filan adamı öldüreceğini bildikten sonra onun oğlu o bıçağı getirip de babasına vermeyecek. Niçin? Çünkü adamı öldürmekle ortak olacak. Ha o zaman Allah'ın haram kıldığı şeylerde anneye babaya kesinlikle itaat yoktur. Bu bazı örnekler, nice örnekler verilebilir. Artık bu örnekleri hemen hemen siz de farkındasınız. O zaman diyor ki: <gülüyor> <zoracağım>. Diyor ki: "Ve ve in ahrajaka min malik." Seni bütün malından, mal varlığından mahrum etseler bile Annene babana itaat et. Yani bir baba, bir baba çocuğu evlendikten sonra biliyorsunuz çocuk malıyla her şeyiyle babanın varlığıdır. Yani babanın mülküdür. Her şey baba istediği gibi çocuğun mal varlığında ne yapabilir? Tahakküm edebilir veyahut da tasarruf edebilir. Ha, o zaman bir baba çocuğunun bütün mal, mal varlığını ondan alsa, ona karşı gelmeyecek. Ona karşı geldiği takdirde o kişi Allah'a isyan etmiş olur. Diyeceksin ki ya niçin? Beni mahrum ediyor. Ben ne yapacağım? Nerede Mesela evimi aldım. Ben nerede oturacağım? Ne efendim işimden mahrum oldu. Ben nasıl çalışacağım gibisi. Veyahut da mal varlığını aldı. Ben ne edeceğim ne derken? Tabi bu babasının ona yapmış olduğu zulümdür. Babası bu zulümden dolayı Allah Celle, Celle onu hasaba çekecek. Ama o çocuğunun babasına karşı gelip de ona ona karşı gelmesi kesinlikle nedir haramdır <gülüyor> diyor ki ve yani konumuzla ilgili tabii, ve ta bırak asla sakın sakın namazı bilerek terk etme. Fakat man terk asla mutaamidan fakat beriat minhu zimmetullah. Bundan önceki hadiste Allah lafzı gelmiyor diyor ki fakat beriat minhu'z zimme. Burada ne diyor? Bizzat açık tasrih yapıyor diyor fakat beriat minhu zimmetullah. Tamam mı? Ve la terku's salat namazı sakın bilerek namazı terk etmem. Zira namazı terk eden bir kişi Allah'ın zimmetinden çıkmış olur. Ey Allah'ın himayesinden çıkmış olur. Allah'ın himayesinde çıktığı zaman o zaman bu kişi iman üzerinde ölürse bu kişi Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti altında kalır. Dilerse onu affeder, dilerse onu azap eder. Biliyorsunuz İnsanın üzerindeki Allah hakkıyla kul hakkı. Allah Celle Celaluhu kendi hakkından istediği şekilde vazgeçebilir hiçbir onu azap etmeksizin. İstemezse de azap eder, hak ettiği kadar azap eder ondan sonra cennete koyar. Tamam mı? <gülüyor> ancak kul hakkı hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu o kişiyi helal ettirmez veyahutta bağışlamaz o hak sahibi o kişiyi bağışlamadığı müddetçe ve bundan önceki derslerimizde size an, acizane bir şeye değindirmiştim ki Allah Celle Celaluhu sevdiği iki kulu birbirlerin hakları birbirlerine geçtiyse öbür dünyada Onların arasında barışçı oluyor ve ne yapıyor? Barıştırarak o kişinin hakkını bundan vazgeçtirerek ona onu ne yapıyor? Onu mukafatlandı. Diyor ki bu iki kişinin arasını bulmak istediği zaman ey kulum diyor. Şu cennetteki şunları, şu nehirleri, şu cennetleri, şu bahçeleri falan filan kasırları şunlar görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi diyor. Bunların senin olmanı, senin, senin olma, olmasını ister misin diyor. Ya Rabbi diyor kim istemez ki diyor. O zaman diyor, sen diyor, şu kardeşini helal edersen, davandan vazgeçersen, tamam mı? Şu gördüğün her şey senindir. Yarbi diyor, madem ki öyle diyor, ben kardeşimden diyor vazgeçtim ve hakkımı helal ediyorum. Bu sevdiği iki kişiyse. Tamam mı? Bu demek değildir de mesela her şeyde Allah Celle Celalü olacak. Bazen Allah Celle Celaluhu barışçı olmayabilir. Ey o kişi o kişi o azabı hak ettiyse hak ettiği kadar Allah Celle Celaluhu o kişine yapıyor? Azaplaştırıyor. Ondan sonra cennete götürüyor. Birelim hocam. Dur bir dakika. Ee, bu küfür şeyi bitirelim ki gelecek hafta diğer konuya e, değinelim. Maksat konu az kaldı. Az kaldı. Tamam. gene İmam Taberi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhissatü vesselam şey ve ammeyye mevlat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam mevlat Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki "Kaldı kan كنت اصب على رسول الله Ve الله عليه biliyorsunuz biz bunu fıkıhta gördük bazı kardeşlerimiz maalesefin şiddet dinlediğimiz zaman vudu ile vudu arasındaki farkı ayırt edemiyor ve burada potlar kırıyorlar. Bu da Arapça loğatında bilgili olmadıkları için veyahut da bilimsiz oldukları için. Vudu, vav fethle gelirse su anlamına geliyor. Vav ötre ile gelirse bizzat abdestin kendisi kastediliyor. Anlaşıldı mı? Bunu hiç unutmayın. Ve birçok davetçi, yani hadisi ezberliyor tamam mı ve e, fethesi de olmadığı zaman burada ne yapıyor karıştırıyor ve manasını değiştiriyor ve burada diyor ki asıl bularaulille sonra sell muvadu au Ey suyu tamam mı yani suyu döküyor ve biliyorsunuz bazı alimlere göre kişi bir kişi bir kişiye suyu döküp de abdest alması caiz görmüyorlar ama bir ittifak diğer alim cumhurun görüşüne göre bir kişinin bir kişinin eli üzerine su su döküp tahtes almakta bir be ismi yok. Tıpkı bir hanefiye ol, çeşme olduğu gibi. Yani ha birisi tutmuş döküyor ha elini çeşmenin altına koymuş fark etmiyor. Yani bazıları bunu görmüyor ama sahih görüşe göre bir sakıncası yoktur ve bu en büyük delil de bu hadistir. Diyor ki ve Vesselam'ın abdest alması için diyor. Ellerine su dökerken diyor. O an için diyor hemen bir şahıs geldi diyor. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bana bazı tavsiyelerde bulun. fakala sallallahu aleyhi ve sellem. La tuşrik billahi şeyen. Ve in kuttiğte ve hurriktte bin nar. Tamam mı? Ateşle yakılsan veyahutta parça parça kesilsen dahi veyahutta bile sakın Allah'a eş ve şirk koşma. Ve ta asi validaik. Ve sakın sakın annene babana isyan etme. Ondan önceki hadise diyor ki annene babana itaat et. Burada diyor ki annene babana isyan etme. Ve biz anneye babaya şeyi anlattık. Tekrar ifade etmeye gerekiyor. Ey anneye babaya masiyette itaat yoktur ama diğer konularda itaat etmek vaciptir. Ve in amara ve in amaraka tamam? En Takhalla min ehlik ve dunyak, fe takhallanha. gerçekten acayip hadis. Subhanallah diyor ki, hatta diyor hanımının boşamasını istiyorsa hanımını boşayacaksın. Baba sana dese ki, ya hanımını boşarsın veyahut da ben asla senden razı olmayacağım ve hep sana beddua edeceğim, sütümüz haram olsun, falan şudur budur. O zaman kadından mı vazgeçer? Anne babadan mı? Bin tane kadın gelir, ama bin tane anne baba gelmez, öyle değil mi? Anne baba bir kişidir, anne bir kişidir veyahut da bir tanedir, baba da bir kişidir veyahut da bir tanedir. Ama bin tane kadın getirebilirsin. Ey, bir kişiyi boşadıktan sonra tabii dört, fazla, dört kadından fazla nikah altında bulundurmak caiz değildir. Her ne kadar ve selam vefat ettiği zaman biliyorsunuz ilk önce 11 tane hanımı vardı ve vefat ettiği zaman nikahı altında 9 tane hanım vardı. Ve İslam uleması diyor ki bu sadece Hz. ve (s.a.v.)in özelliklerinden birisidir. Ama ümmetinden bir erkek 4 kadından fazla nikahı altında bulundurması haramdır. Ve burada diyor ki ve in amaraka en tetahalla an ehlik hanımından bile sana desek ki boşan boşayacaksın. Ve la teşrabanna hamran sakın sakın alkollü içki içme. Fakine hem iftah kılışar, her şerren anıttarı ve oturabildiğimiz hemen konumuzla ilgili şey geliyorum. Ve Allah teala, Allah teala, Allah teala, Allah teala, Allah teala, Femen faal zalika her kim böyle bir şey yaparsa aynamazı terk ederse fakat beriat minhu zimmetullah ve zimmetu rasulih bundan önceki hadislerde dikkat ediniz. Birisinde diyor ki: "Laqat beriat minhu zimme." Diğer hadiste diyor ki: "Laqat beriat minhu zimmetullah" bu hadiste diyor ki "beriat minhu zimmetullah ve rasuluhu." 3 tane ayrı rivayet. Tamam mı? Bu burada "ve rasuluhu"tan kasd nedir? Ey o kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatından mahrum kalacak. Ey namazı terk eden kişi. Tamam mı? <gülüyor> Ve bu hadis İmam Elbani Rahimahullah tekrar diyor ki bu hadis nedir? Bu hadis hasenun lighayrihi. An-Ummi Ayman radıyallahu anha kalet an-Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a kal La tetruki salata muteammiden Ey um Eeymen sakın, sakın sakın namazı bilerek terk etme Feden her kim namazı bilerek terk ederse minhu düm, ve Her kim namazı terk ederse bilerek terk ederse o zaman Allah Cellece Celle himayesinden çıktığı gibi Aleyhisa vesselam'min himayesinden de çıkmıştır Ey şefaatinden mahrum olmuştur. نعوذ بالله من ذلك. إماء محمد بن نصر المروزي من روايته حديثة يركي عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود أي أبو عبد الرحمن بيوك صحابي رضي الله عنه يركي تدكي من ترك الصلاة فلا دين له. Bundan önceki hadislere kafar ve eşrak ve baele akrili. Burada diyor ki, "man tırak salatat faladin Her kim namazı terk ederse, onun dini yoktur." Hocam, boşuna bir namaz demiyor, namaz kılmayan kafirdir. Ev işte bu onların görüşleridir Yani bu gibi animlerin görüş. Yeni deliller de. var. Tabii. Onun için, e, hani. Acizaneden ben de onu söylüyorum. Müteber ihtilaflarda Müslümanların birbirlerine karşı kutuplaşması doğru değildir efendim. Tamam mı? Bir kişi namazın terkini küfür görüyorsa biz ona düşman kesilmeyeceğiz. Çünkü delilleri var. Ben de namazı küfür olarak görmüyorsam o da beni düşman görmeyecek. Tüm benim de delillerim var. İnşallah bu diğer delilleri de diğer gelecek hafta anlatacağız. Tamam mı? Yani her iki tarafın da delilleri var. Ashabtan, tabiinden, alimlerden delilleri, sahih delilleri var. Ama, ama inşallah biz bu diğer grubun delillerini zikrettiğimiz zaman buradaki tevhillere değineceğiz inşallah. Ve hak görüşün kimin görüşü olduğunu da inşallah beyan edeceğiz. Burada diyor ki, Ebu'l-Mes'ud, büyük sahabi dikkat ediniz. Men terekassalata feladine lehu. Namazı terk ederse onun dini yoktur. Yani dinden çıkar Allah korusun. Tamam mı? Ve an Ebu Derda'a radıyallahu anh diyor ki, Kale, Lâ îmânen limen lâ salâte leh. Orada Ebü'l-Mes'ud diyor ki, "Lâ lehu." Burada da diyor ki, "Lâ îmânen lehu." Ama siz hatırlıyorsanız, 40'ın Nevavî'yi işlediğimiz zaman demiştik ki size, İslam bir yerde tek başına zikredildiği zaman iman da içine giriyor. Ve Yahutta iman tek başına zikredildiği zaman için. İslam içine giriyor. Ve demiştik ki iman ile, is, ile İslam bir yerde gelseler o zaman iman iç akide ile ilgili İslam zahir amellerle ilgilidir. Ve bununla alakalı e, e, e, e, növiyede, tamam mı bu hadiste muttefakun aleyhi. Bu hadiste ismi nedir? Cibril hadisi diye. İsimlendiriliyor. Yani en meşhur hadis. Ahli sünnet ve cemaat arasında en meşhur hadis. Geliyor diyor ki Ya Muhammed, akhbirni alın as Diyor ki an teşheden la ilahe illallah muhamme ve ilah akhirihi. Yani İslam'ın beş rükününü söylüyor. Diyor ki akhbirni alın iman. Diyor ki an tu'mine billahi ve melayketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yu'mi l ve bil kaderi khayri ve şerrihi. Dikkat ediniz. Onun için alimler diyorlar ki idâ el-iman ve l-islam ictama'a Ey iman ile İslam bir yerde bir arada gelseler manaları ayrılır. Bu zahiri amel andırıyor. Diğeri de batıni amel andırıyor. Tamam mı? Ve ize teferraka işteme'e Ey iman ile İslam ayrı ayrı gelirse Tıpkı burada geldiği gibi burada la dine lahu burada la iman ve imanı yok dediği zaman la dine lahu o zaman iman da iman, İslam da aynı şekilde içine giriyor. Çünkü din bir bütündür. Öyle değil mi? Din bir bütündür. Her şey, bütün emir ve yasakları, yasakları içeriyor. Tamam mı? O zaman ayrı olduğu zaman iman İslam'a giriyor ve da iman İslam'a giriyor. Ve burada dikkat ettiyseniz diyor ki İbn-i Mes'ud, fe la dîne lâhu, ey dini yoktur ay bütün emirler ve emir ve saklar cecepes içerisinde burada diyor ki Abu Derda diyor ki la iman la namazı olmayan imanı da yoktur. Hemen arkasında diyor ki ve la la yani demek istiyor ki Abu Derdar radıyallahu anh demek istiyor ki ay nasıl bir kişi namaz kılmak istediği zaman abdestsiz kılmak isterse nasıl namazı olmuyorsa Namaz kılmayan bir kişide imanı yoktur. Yani her ikisi aynı hadiste. Diyor ki La imene limen la salate lehu ve la salate limen la vudu'a Ve burada dikkat ediyorsanız vudu'a da vav wow, nasıl gelmiş? Ötreli gelmiş. Burada abdesti kastediyor. Ondan önceki hadiste vudu, ay orada da su kastediliyor. Bunu hiç unutmayın. Vav wow, fetheli geldiği zaman abdest anlamına gel. Şey su anlamına geliyor. Vav wow, ötreli geldiği zaman bizzat abdestin kendisi kastediliyor. Lemudu alehu. Ey abdesti olmayan nasıl namazı yoksa namazı olmayan kişi de imanı yoktur demek istiyor bu Ebû Derde adıyallahu teala. Evet. Öbür tarafta وقال ابن şeybe قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Allah teala diyor ki "Osbr ya" Kaleilen <gülüyor> <gülüyor> inşallah. <gülüyor> yani maalesef yani biraz nefesinizi uzatın. Çünkü bu konuyu bitirmek istiyorum. Yani, Gelecek hafta diğer konuyu değinmek için. Evet. Ve uh, kala Ebn Şeybe rahimahullah. Kala Nabi Yusuf sallallahu aleyhi ve sellem. Men terek salata fekat kafar. Her kim namazı terk ederse o kişi kafir olur. Ve kala Muhammed bin Nasr el marvazi rahimahullah. Semi'tu ishaq yaqul. Sahi an al-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. اَنَّ تَارِكُ السَّلَاةِ فَقَدْ كَفَرْ Namazı terk eden kişi küfür etmiştir veyahut da küfre girmiştir. Tamam mı? Diğer hadiste diyor ki اَنَّ تَارِكُ السَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يَخْتَلِفُ, لا يختلف فِيهِ Ay namazın terk-i küfürdür ve bu konuda hiç ihtilaf yoktur. Dikkat ediyorsanız diyor ki hiç ihtilaf yoktur. Ama maalesef-i i̇htilaf, ihtilaf olmuş? olmuş bazı sahabiler tekfir etmiş, bazı sahabiler tekfir etmemiş. O zaman şu hadiste anlaşılıyor ki, bütün her sahabi alim sat ve sen bütün sözlerini kuşatmış değildir. Bunu tıpkı nasıl bir ustad konuştuğu zaman, bazı öğren bütün öğrencileri o halkada değilse ve o halkada konuştuğu bir şey diğer arkadaşların olmadığı zaman o kişiler nasıl o konuşmadan bilgisiz oluyorlarsa sahabiler de yine böyledir. Yani bu demek değildir ki her sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuştuğunu biliyor. Hayır. Umar radıyallahu ta'ala an, tamam mı? Ehli sünnet cemaatin inancına göre ikinci adamdır. Üçüncü adamdır Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Üçüncü adam. Ebu Bekir'den sonra ikinci adam. Tamam mı? Buna rağmen tam nice, nice, nice, nice hadislerden bilgisizdi. Veyahut da Ebu Bekir Veyahut en meşhur Abu Hurayra nice hadislerden bilgisizdi. Niçin? Çünkü bulunmadığı sohbette, duymadığı hadislerden tabii ki bilgisiz olacak. Öyle değil mi? Diyelim ki bugün öğrenciler sınıfa girdi. On tane öğrenci var. Beş kişi gelmedi. Beş kişi geldi. Öğretmenin beş kişiye verdiği dersten bu beş kişi mahrum kaldı. Onlarda da o öğretmenin verdiği dersten beş kişi nedir? haberdar oldular. Diğerleri haberdar olmadılar. Bu demek değildir ki bir kişi 10 kişiden bir kişi gelmeyenlerden. Tamam mı? İşte hocamız böyle söyledi diyemez ki hayır hoca kesinlikle bizim hocamız böyle söylemedi. Söylemez. Çünkü ben de onun öğrencisiyim. O da onun öğrencisi gibi olduğu gibi ben de onun öğrencisiyim. Ha niçin? Çünkü bu adam orada değildi. Ha o zaman o söylediği söz öğrencinin yokluğunda söylediği için bu ne yapabilir? İnkar edebilir. Ama on, onun inkar etmesiyle bu demek değildir ki o hoca ve o öğretmen o sözü ve o dersi vermedi. Burada da sahabinin söylediği, eyler yehtalif, farklı, Bu konuda hiç kimse ihtilaf etmez ve ihtilaf etmemiştir. Bu söz doğru değildir. Çünkü bu sahabi, Hz. Selamın söz, birçok sözünden ne olabilir? Bilgisiz olabilir. <gülüyor> ve böylece burada. Konu bitiyor. Yalnız bana müsaade etersen ayetleri de zikretmek istiyorum. Tamam. Tamam. Şuraya kadar anlatmış olduğumuz sözler hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle bazı sahabilerin sözleri idi. de Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri ayetlere değinmek istiyorum acizane. Ey namazı namazın terki küfür gören, gören alimlerin edindiği bazı Ayet-i kerimeler. Diyor ki: Meryem Suresi'nin 59. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki: "Fe min ba'dihim halfun. Adavu's salate vettab'u'ş şehavati fesuvfa yelgun Burada diyor ki: "Fe min ba'dihim halfun." Yani bu kişilerden sonra, yani geçmiş resullerden sonra bazı şanslarına yaptılar bu onlardan sonra ada ussale. Namazı kaybettiler. Yani namazı terk ettiler. Tamam mı? Namazı terk ettiyse yani kaybetti, tamam mı? Ve burada kaybetti derken ey cennette en cennetin en güzel yerini ne yapmış olur? Kaybetmiş olur. Çünkü biliyorsunuz cehennem esfere doğru dereke olduğu gibi cennet yukarıya doğru, yükselişe, yükseğe doğru Derece derecedir. Tamam mı? Yani Resullerin derecesiyle veyahutta Resuller arasında bile derece derece biliyorsunuz. Yani e, Mesih aleyhissalatü vesselam, yani İsa aleyhissalatü vesselam dünya gövünde Musa aleyhissalatü vesselam yedinci gökte. Ha demek ki Nebiler arasında bile ve Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın çıktığı zaman tamam mı? Aleyhi Musa aleyhissalatü vesselam'ın çıkamadığı veya da oluşmadığı yerde aleyhissalatü vesselam çıktı. Yani Yedinci gün ötesine kadar çıktı anis ve Vesselam. Hem de hem de diri olarak, yani ölü olarak değil, hayattayken ve döndüğü zaman daha onun yorganı veyahut da yatağı daha soğumamış. Kudüs'e gitti, yedi göğü gezdi, cehennem gösterildi, cennet gösterildi, Allah ile konuştu, Musa ile birçok sefer konuştu derken, döndükten sonra daha yatağı hala sıcaktı. Yani diyeceğimiz yani saniyeler. Vacize? Tabii canım. Evet. Ve diyor ki bu kişiler diyor Allahu ve namazı terk edip heva ve heveslerine uyarak diyor. Münker münkerleri irtikap eden kişiler diyor öbür dünyada en şiddetli azapla karşı karşıya geleceklerdir. En şiddetli azapla karşı karşıya geleceklerdir. Meryem Suresi 59. ayet. Maun suresinin 4. ayet tabii ki namazın terki küfür olduğuna dair olan alimler alimler bu gibi ayetleri delil olarak getiriyor. Gelecek hafta inşallah biz bunları e, ne yapacağız? Yani bu ayetler bu ayetlerde delil olarak yani nasipleri olmadığını beyan edeceğiz. Burada Maun suresinde diyor ki 4. ayette "Fevailun lil musallin" اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْسَهُنْ فَوَيْلٌ <gülüyor> Ve bazı alimler buradaki فَوَيْلٌ bazı diyorlar ki cehennemde bir bir vadidir diyorlar. Ve bazıları diyorlar ki yani burada Allah Celle Celaluhu cehennemde tam en şiddetli azap ile tehdit ediyor. Tamam mı? <gülüyor> فَوَيْلٌ اَيْوَيْلٌ olsun o kişilere. Yani yani o namazı terk edenlere veyahut da e, namazı kaçıranlara yani vaktinde kılmayanlar. Ve aslında bu ayet namazı terk etme hakkında değildir. Namazı vaktinden çıkaran kişiler. Ey öğlen namazı okundu adam işiyle meşgul. Çalışıyor. Müşteri geliyor. Müşteriden müşteri kovmak istemiyor. Diyor ki burası rızk kapısıdır. Yani ben müşteriyi kaçırsam diyor. Ee, bir daha onu göremeyeceğim. Ama ben diyorum namazı biraz sonra kılabilirim diyor. Derken ikinci müşteri geliyor, üçüncü geliyor, dördüncü geliyor. Bir vakit Allahu Akbar ikindi namazı okudu. Özellikle yani bu memleketin dışında mesela diğer ülkeler. Bizim Türkiye'miz biliyorsunuz namaz vaktinde kapatmıyorlar. Söyüde Arabistan'da namaz vaktinde her taraf kapanıyor. Ha, o zaman bu kişi birinci müşteri, ikinci müşteri derken Allahu Ekber ikindi okundu. İşte bu Ma'un suresindeki bu ayet aslında bu gibiler hakkındadır. Çünkü bu adam bilerek terk etmedi. Yani tamahkarlık vurdu. Ondan sonra böyle işte biraz sonra, biraz sonra, biraz sonra derken ondan sonra ezan okundu. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ an salatihim sahun. سَهُونَ Burada da bir şey, sahun, ey vaktinde kılmayıp, tamam mı? Geçiren kişiler. Veyl olsun o kişiler. Yani Allah Celle Celaluhu azabından. Öbür tarafta El-Müddefir suresinin 42. ayetinde Allah Celle Cihye diyor ki M Yani onların adına. Yani cennete giren kişilerin adı, diliyle konuşuyor. Onların adına konuşuyor. Onlar cennetteki olan şahıslar cehennemde yer alan kişilere soru soruyorlar. Diyorlar ki kendi araları konuşurken ondan sonra biliyorsunuz cennetteki şahıslar cennetteki şahıslar, cehennemdeki şahıslarla konuşabilecekler. Bu ayet ve bundan başka birçok ayet ve hadiste tamam mı? Bu cennet ehli, cehennem ehliyle konuştukları ne yapıyor? Delil olarak getiriyorlar. fi fisekar <Sessizlik> Sakar cehennemin bir ismidir. Tamam mı? Bazı ayetler diyorlar ki cehennem içerisinde en şiddetli azapla karşı karşıya gelen bir yerdir. Tamam mı? Her ikisi de doğrudur. Önemli olan cehennemin içinde olmasıdır. Veyahut yer almasıdır. Bu cennet ehli olan insanlar, cehennemdekiler diyorlar ki mesele سَلَكَكُمْ فِي Sizi cehenneme sokan nedir? diyor. Niçin siz cehennemdesiniz? Tamam mı? قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Cehennemdeki şahıslar veya da cehennemde yer edinen, yer alan, cehennem ehli olan bu şahıslar onlara cevap ediyorlar ki çünkü biz namaz kılanlardan değildik. Ey namazı kılmıyorduk. Ve burada bu ayette de maalesef-i şedid yani ey namazın terki küfür müdür değil mi küfürdür diyen alimlerin bu ayette yine alimler diyorlar ki bu ayette de nasipleri yoktur. Çünkü namaz kılmayanlar yani cehennemde yerini alacaktır. Ama iman üzerinde öldüyse kesinlikle en son Allah Celle Celaluhu'nun rahmetiyle veyahut ve şefaatiyle çıkacaktır. Yeter ki yeter ki büyük küfür ve büyük şirk üzerinde ölmesin. Evet. Muddethir suresinin kaç? 42. ayeti. Rum suresinin 31. ayetinde Allah Celle diyor ki Munibine ileyhi Tamam mı? Ey Allah'a dönün veyahut da Allah'a dönenler. Vettekûh, <Sessizlik> ey onlara yani Allah'a, Allah'a dönmekle beraber Allah Celle Celaluhu'nun sakındırdığı şeylerden de sakınınız. Vettekûh, <Sessizlik> ey ondan korkarak yani Allah'tan korkarak Allah Celle Celaluhu'nun sakındırdığı şeylerden sakınınız. Tamam mı? Ve akimussaleh, <Sessizlik> hemen arkasında diyor ki ve namazı dosdoğru kılınız. Dosdoğru ne demektir? Ey şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılınız. Ve inşallah biz zamanla namazın şartlarına, rükünlerine tek tek değineceğiz. Evet. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِ Dikkat ediniz. Tamam mı? Allah'a dönün. Allah'tan korkun. Namazı dosdoğru kılınız ve sakın sakın müşriklerden olmayınız. O namazın terkini küfür gören alimler bu ayeti kendilerine delil olarak getiriyorlar. Ey tövbe edip Allah'a dönerken döndükten sonra Allah'tan hakkıyla korkarak Allah'ın yasaklarını irtikap etmeyin. Tamam mı? Ve hemen arkasında diyor nedir? Namazınızı da yani namazınıza sımsıkı sarılınız ve dost doğru kılınız, ve sakın müşriklerden olmayınız. Ha o zaman bu gibi alimlerin görüşlerine göre namazı kılmayan kişi o zaman ne olmuş oluyor? Müşriklerden olmuş oluyor diyorlar. Tövbe suresinin 5. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu feintabu ve bu ayet tek kelimeyle kafirlere ve müşriklere hitap ediyor. Müslümanlara değil. Tamam mı? Ama namazın terkini küfür gören alimler bu ayeti Müslümanlar için ne yapıyorlar kullanıyorlar. Fe bu ay müşrikler şayet töbe ederlerse ey şirklerinden ve küfürlerinden dönerek İslam'a girseler ve hemen arkasında ve ve akamussalata küfürden şirkten dönüp namazı da kılsalar ve zekate ve zekatı da verseler fehllu Onları bırakınız. Tamam mı? Fehllu sebilahum Gafur Rahim. Burada müşrikler şirklerinden, küfürlerinden vazgeçip İslam'a girdikten sonra ne yapmaları gerekiyor? Namazı kılmaları gerekiyor. Tamam mı? Diyor ki ve akamu's salate, ay namazı kıldıktan sonra veyahut da dost doğru kıldıktan sonra ve atu'z zekate ve zekatı verdikten sonra. Peki biliyorsunuz Ehli Sünnet ve Cemaat'in inancına göre büyük günahlar iltikab etmek demiştik nedir? tür küfür değildir. O zaman bu alimlerin bu delil olarak getirdikleri bu ayette yine nasipleri yoktur. Niçin? Nasipleri var derse, desek o zaman zekatı terk etmek de küfürdür o zaman. Ve o da doğru değildir. Çünkü hani sünnet ve inancına göre zekatı terk etmek küfür değildir. Ancak inkar ederse küfürdür. Birisi diyecek ki efendim Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Müslümanlar Ebu Bekir'e karşı ayaklanarak zekatı vermeyeceklerini iddia ettiler. Ve Abu Bekir dedi ki Radıyallahu anh vallahi dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ip bile verdiyseler tamam mı? Ona nasıl verdiyseler bana vermeseler onlara karşı savaşacağım. Onlara karşı savaşmak tamam mı? dinden dönüp dönmediği alimler arasında mühteliftirler. Bazıları dediler ki onlar zekatı inkar ederken yani zekatı inkar etmediler ama dediler ki evet. aleyhissalatü vesselam ifade ettikten sonra biz yine Müslümanız. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, ne yapacağız? Ama beş rüknün içinde bu rükünü ne yapmayacağız? Uygulamayacağız. Uygulamayacağız. Abu Bakr dedi ki dedi ki her kim diye namaz ile zekat arasında ayırırsa tamam mı? O'na karşı bütün gücümle, var, varlığımla O'na karşı ne yapacağım? Savaşır, savaş. Savaşacağım. Ve bu alimler bunu ne yapıyorlar? Bunu değil olarak getiriyorlar. Ve bu Ebu Bekir radıyallahu ta'ala bu şekilde yapınca Ömer dedi ki Ya Ebu Bekir, Ya el mu'minin nasıl olur da kelime-i şehadeti getiren kişilere karşı bu şekilde cihadı ilan ediyoruz? Vallahi dedi aleyhissalatü vesselam'a verdikleri o ip var ya ip, ekal ikal, ip anlamına geliyor biliyorsunuz bu Arap'lar şimdi şey giriyorlar. Agal, agal giyiyorlar. Yani bu iptir yani. Akal, ikal demek Arapça'da yani ip. Tabii bu da bir iptir aslında yuvarlaklaştırılıyor ve başla, başa konuyor. Ona verdikleri ipi tamam. Benden sakındırsalar yani bana vermemeye çalışsalar. Vallahi onu alıncaya kadar onlara karşı savaş vereceğim. Burada alimler dediler ki bazılar dediler ki onlar dinden dödükleri için ona karşı onlara karşı savaş verdi. Bazı âlimler dediler ki onlar zekatı inkar etmediler. Ancak cimrilik yaparak dediler ki biz vermeyeceğiz. Cimrilik yapıp da zekatı vermemek ehli sünnet ve cemaatın akidesine göre inancına göre kesinlikle büyük küfür değildir. Ama büyük masiyettir. Çünkü İslam'ın üçüncü rüknüdür. Kelime-i şehadet 1 Namaz iki, zekat üçüncü rüküt. Ve bundan önceki derslerimde dikkat ettiyseniz dedim ki bu tertipte bu tertibi yapmak vaciptir. Kelime-i şahadet namaz, zekat. Birisi dese ki kelime-i şahadet oruç, zekat kesinlikle bu caiz değildir. Tamam mı? Ama hac Ondan sonra oruç veya da oruç, ondan sonra hac. Bu konuda iki bu meselede iki tane ayrı hadis olduğu için o zaman burada tertibe bağlı kalmak doğru kalmamak bir şey olmaz. Ama burada tertibe bağlı kalmak vaciptir. Ha, o zaman bu beş rükünden üçüncü rükünü tatil etmek o zaman için gerçekten çok tehlikeli Çünkü Ali ve Vesselam'in ordusu veya da Abu Bakır'ın ordusu zekat ile ayakta kalıyordu. Fabrika yok, şu yok, bu yok. Petrol yok, bir şey yok. Peki, Müslümanlar zekatı vermeseler küfre karşı nasıl cihat yapacak? Atları, develeri, silahları, kılıçları, şunları, bunları, şu mücahitlere, Müslümanlara nasıl Yani nasıl Müslüman Müslümanları yedirecek, içirecek, hayvanları, şun, nasıl yapacak? Yok. Ha, o zaman bu dinin ayakta kalabilmesi için mutlaka zekat almak lazım ve bu zekatı vermeyenlere karşı bu cihadı ilan ederken kafir olduklarından dolayı değil tamam mı? Büyük masiyete büyük masiyete irtikap ettiklerinden dolayı ve dinin sona geleceğine ve ermesine söz konusu olduğu için. Çünkü eğer olmazsa o zaman müşrikler ne yapacaklar? İslam daha başlangıçta ise ne yapacaklar? Onun sonunu getirecekler. Şu anda küfür ümmetinin küfür ümmetinin İslam ümmeti üzerinde çolandığı gibi. Dikkat ediyorsanız şu anda küfür ümmeti maalesef şiddet İslam'ı tamamen sıfıra indirdiler. Ve hiçbir ülke kalkıp da korkusundan Allah'ın kanunlarıyla veyahut takida ve sünnetiyle ne yapmıyor, hüküm edemiyor. Şu Suriye haline bakınız. Sırf bir İslam devleti oluşmasın diye ne yapıyorlar? Beşşar Esrit'in üzerine suskun kalıyorlar ve adam istediği gibi görüyorsunuz binaları şunları çoluk çocuk demeden hep bombardıman yapıyor. Sırf İslam devleti olmasın diye. İşte o zaman da yine böyle. <gülüyor> evet Tayyip <tabii. gülüyor> demek ki tövbe ederlerse şirkten küfürden tövbe ederse namazı kılsalar ve zekatı da verseler o zaman onları bırakınız. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu bu günahlardan dolayı nedir? اِنَّ اللّٰهَ غَفُورْ رَحِيمُ Allah Celle Celaluhu bağışlayıcı olduğu gibi aynı zamanda en yüksek rahmete sahiptir. Son ayet Ar-Rum suresinin 32. ayeti diyor ki مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُ Aslında bu Rum suresinin 31. ayetinden sonra geliyor. Tamam mı? مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُ د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيْحُونَ Yani her ne kadar mevzu ile ilgisi yoksa da tamam mı? Burada yani bizim konumuzla aslında alakası yoktur. Ama o ayetin devamı olduğu için halime diyorlar ki ayetin sonraki ayet, ayetin için okumuyorsunuz. Çünkü bu ayet tek kelimeyle Allah Celle Celaluhu Müşrikler ey Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestler için kullandığı bir ayettir. Yani Müslümanlar için değil. Zaten Müslümanlar kelime-i şehadeti getirmiş, getirmişlerse... Zaten şirkten küfürden töbe etmişler öyle değil mi? Ha o zaman namazın terki küfür müdür değil midir? Maalesef işte şedid. Bu gördüğünüz beş ayette hiçbirisinde de yani edindikleri delillerden doğru delil değildir. Hada vallahu alem vassalla aleyhi ve sellem ve sallamümü aleyhi ve sallamümü ve sallamümü aleyhi ve sallamümü aleyhi ve sallamümü aleyhi ve sallamümü ve sallamümü aleyhi ve sallamümü aleyhi ve sallamümü aleyhi ve sallamümü aleyhi ve sallamümü aleyhi ve yani Rabbim Celle Celal Ömür ve Sahad verirse önümüzdeki hafta namazın terki küfür olmadığına dair delilleri sunacağız inşallah. Hadi Allah'a eman. Tamam mı? Sen niçin namazın terkini küfür görmüyorsun ve diyor sen niçin namazın terkini küfür görüyorsun? Birbirleriyle uğraşıyorlar. Müslümanların birbirleriyle uğraşacak, uğraş, uğra, uğraşacak vakitleri olmaması gerekiyor. Yani yazık. Devamlı Müslümanların e, faydalanacağı şeyleri konuşmak lazım. ve Gerçekten Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı acizane devamlı söylüyorum. Özellikle bu dönemde yani Sayın Diyanet İşleri Başkanı özellikle bu namaz konusunda tevhid konusunda e, üzerinde durarak televizyonlarda kanallarda çok yani hocalarla müftülerle e, devamlı böyle dersler oluşturması gerekiyor. Hatta ee, mesela icabında bir emir çıkarır, yani her mescit imamı bu konuda tevhid ve şirk konusunda ve özellikle namaz konusunda ne yapar cemaatini aydınlatır. Konuşulmuyor. Şu anda maalesef adam Müslüman anneden Müslüman babadan şirk ne olduğunu bilmiyor. Bunlar sadece hacla uğraşıyorlar. İşte sözde imamları idare etmek vazifeler bitti. Görevleri bitti demek istiyorlar. Ve biliyorsunuz kapı aç kapı kapat. Hoca içeri girer kapıyı açar. Dışarı çıktığı zaman kapıyı kapatır. Ondan sonra başka bir şey yok. Mesela biz 12 Eylül öncesi yani bir türlü şöyle bir imamla anlaşıp da bir camide ders yapamıyorduk. Aman diyor müftü birisi müftüye şikayet ederse beni vazifemden ederler. Asla bakmayın mescitte ders yapmak yasaktır. Kur'an okutmak yasaktır. E, ders ve Kur'an olacaksa var. mutlaka müftünün müftünün emriyle olması gerekiyor. Vallahi mescitte yatmak bile yasaktır. Yani <gülüyor> şöyle Gelim yorgunluktan gidip de yatayım, uyuyayım desen o bile yasak. O bile yasak. Onun bile yapmayın. Yani. Halbuki biliyorsunuz Mescit aleyhisselam döneminde mescit hem camiydi, tamam mı? Hem de meclis. Ee, parlamento yer. dediği yani dedikleri bir yerde istişare edilen ne yapılan cihad kasbelere seriyelere giden yani her şey camiden yapılıyor. Yani, yani, yani geçmişte hani geçmişte Müslümanlar gerçekten hürriyet içerisinde değil. Şu anda bu dönemde Müslümanların Türkiye'de yani hayatta böyle bir hürriyet görülmemiş. Kardeşim değil hocam. mi? Hocam. Rabbim Celle Celaluhu Teyber doğan razı olsun. Yani inan ki Müslümanlara yolu açtı bak Herkes istediğini yapıyor. Cemiyetler kurulmuş, herkes bu cemiyetin altında. Tabii ki kafirler, müşrikler de yapıyor, bunlar da yapıyor tamam mı? Yani o da yapsın, bu da yapsın. Bunlar tam yapsınlar. Önce kafir, serbest, Müslüman yasaltmış. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı aslında var ya, kanalları da var, televizyonları da var. Bir de bir emir çıkarsa, bütün mescidlere, mescitteki imamlara da emir verirse... Ben inanıyorum ki Türkiye'de büyük bir uyanış olacak. Büyük bir uyanış. Yani mesela bugün bir saf varsa camide, bir bakarsın ki bir sene sonra beş saf, dört saf, altı saf olacak. Ama sor hocam. Buyurun. Hocam sor oğlum. Benim aklıma bir şey takıldı da bu anne babanın, babanın dinlemek konusunda. İşte şey dediniz, işte baba sigara almaya git çocuk giderse Allah'a isyan anlamını taşır. Bir de. Ee, işte servetini bana ver dese vermezse aynı kez aynı şekilde tanımladınız. Boşa hanımı boşa aynı kez. Yani burada Allah isyan demek de tam neyi kastediyorsunuz? Dinden çıkan anlamla mı söylüyorsunuz? Yani Allah, bir çocuk Allah isyanı Allah'a maziyet. Tamam mı? Yani e, haram ne? işlemiş oluyor. Yani büyük günah işlemiş oluyor. Biliyorsunuz mağruf hariç isyanda isyanda anneye babaya itaat etmek yoktur. Ama Maruf dediğimiz zaman, ey haram olmayan şeylerde anneye babaya itaat edilir. <gülüyor> Ve mesela, bir baba çocuğunu dövse, tamam mı? Tabii dövmek ha, zulüm, zulüm, Hı. Hı. zulüm Hı. işlemiş oluyor. Tamam, Allah Celle crib. ona soracak. Hın Ama buna rağmen çocuğun babasına ya, karşı istiyorum. karşılık ver vermesi kesinlikle caiz değil. Yani babası ona bir tokat verdiği Yapsali, zaman altı. tamam mı? Çocuk babasına tokat Alta. vuramaz. Hatta biliyorsunuz İslam'da kısas var. Yani bir Müslüman bir Müslümana tokat vurduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde kısas yapılıyordu. E, sana nasıl tokat vurduysa sen de ona tokat vur. Ama bir baba çocuğu ona tokat verdiği zaman kısas yapılmıyordu. Niçin? Çünkü o çocuk babanın mülküdür. Baba Buyur. zulmetmemesi lazım. Zulmettiyse evet, karşılığını göreceğiz. Yok, Ama ben anladım bu kadar. Yani Allah isyan anlamında gün, şey günah isyan evet, anlamında mı söylüyorsunuz? Allah isyan çünkü ben farklı bir şey anlıyorum. Yani Allah isyan demek çok küfre girmek gibi bir şey. Allah isyan yani, ediyor o, demek. Kimse anlar bunları, İşte ben onun tam. binden çıkmak biz yani isyan ayrıdır. İsyan masiyet anlamına geliyor. Biz Türkiye Türkçede ne diyoruz? İsyan diyoruz. Arapça nedir? Maasiyet demektir. Yani. Ve biz kişi dinden çıkacağı zaman diyoruz ki bu kişi dinden çıkar. Ve dikkat ettiyseniz burada namazı işlerken mesela bazıları diyor ki mesela Fımmtar'a kastalafa kat kafar diyor. Ve biz önümüzdeki haftada bu buradaki burada kullanılan küfür ne demektir, ne demek olduğunu biz burada anlatacağız inşallah. Ha o zaman isyan dediğimiz zaman yani dinden çıkmak anlamına değildir, günahkar anlamına geliyor. Türkçe düşündüğümüz zaman hocam isyan etmek Allah'a isyan etmek dediğin zaman nedir? Allah'a kabul etmemek, baş kaldırmak. Yok doğru. Türkçe karşılığı tamam. bu anlaşılır. Tamam. Yani doğrudan şey dinden çıkmak anlamına değil. Yani yanlış anlam kazanmış. Yani evet değil mi? Şimdi böyle yanlış şey anlam kazanmış. Masiyet şey, söz isyan... isyan... dinlememek yani Allah Teala ana babaya itaat etmeyi yapıyor. Hayır. Emir var, orada emri sen itaat etmemiş oluyorsun. Şirk olduğu zaman dinden çıkarsın. Yani isyan edince Allah'ın mı kazanır yani? Bu isyan işte masiyet anlamına geliyor. Yani günah işlemiş anlamına geliyor. Türkçe'de de var mı? öyle bir anlam kazanmış. Yani namaz kılmamak isyandır. Yani, yani masiyettir. Yani, masiyettir. Yani, yani büyük günah işlemiş olur. Baba'ya karşı gelmek büyük günahlardan birisidir. Ve alimler, İmam İmam e, Azhebi, Rahimullah, Şafii alimlerden birisi. Büyük Günahlar diye bir kitabı var. Hemen tahmin ediyorum 70 tane zikretmiş. Bu 70 teneden birisi de işte anneye babaya isyan etmek. Yani yine yanlış anlama. Yani onlara onlara itaat etmemek. Tamam mı? Veyahut da onların dediklerini yapmamak. Ve biz dedik ki itaat nedir? İtaat burada yani mukayyettir bir de mutlaktır. Allah'a ve Resulüne yüzde yüz mutlak manada itaat etmek şarttır. Anneye, babaya, amcaya, şuna, buna, öğretmene, efendim, komutan, komutanab itaat etmek mukayyettir. Ey, Kur'an ve sünnetle <gülüyor> balık kaldığı müddetçe ona itaat etmek farzdır. Ama Kur'an ve sünnete aykırı hareket ettiği zaman ona itaat etmek farz değildir. Ha o zaman baba, baba, küfrü, şirki, haramı. Tavsiye etmediği müddetçe, emretmediği müddetçe çocuğun babasına karşı gelmesi kesinlikle büyük günahlardandır. Ve İmam El -Zehbi diyor ki anneye babaya, annenin babanın dediğini yapmamak büyük günahlardan birisidir. Ve biliyorsunuz haricilerin yanında büyük günahların birisini irtikap etmek dinden çıkmaktır. Ehli sünnet ve cemaatin inancına göre dinden çıkmıyor ama büyük günahlardan bir günah işlemiş oluyor o zaman çocuğun annesine babasına marufa itaat et isyan etmesi yani onlara itaat etmemeleri ve onlara itaat etmemesi tamam mı kesinlikle büyük günahtır. Bu büyük günah kişi öldükten sonra yani tövbe etmeden öldüğü zaman demin ki söylediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu sevdiği kullar arasında barışçı kalıyor. Eğer baba oğlunu Helal etmese o baba mutlak manada öbür dünyada azabını çekecek demek ki. için çünkü büyük günahlardandır. Ve burada hembeli fukahası aynı bu görüşü benimsiyorlar. Ey bir o bir çocuk bir çocuk evlendiği zaman buradaki hembeliler ve şafilerin bir kısmı da bunu görüşü benimsiyor. Diyorlar ki mesela baba ve anne deseler ki biz bu kadını istemiyoruz, bu kadını boşayacaksın. Ya bu kadını, ya bizi seçeceksin veyahut da bu kadını seçeceksin. Tek kelimeyle. E bu adam bu kadından bir çocuk, iki çocuk, üç çocuğu var. Veyahut da boşamak istemiyor. ya yani Boşansa mesela bir daha icabında evlenemeyecek yani yoktur, gücü yoktur. Veyahut da sevdiği bir kadındır. Ya niçin boşasın canım? Yani babam bana babam sevmiyorsa yani bu kadını boşamak da yani kadına zulmetmektir. Tamam mı? Gibisi. İşte bunlar alim, şafiilerin bir kısmı ve hanbeyler diyorlar ki anne ve baba çocuk karısını boşaması istiyorsa istiyorlarsa ve tek kelime deseler ki ya bizi seçeceksin ya onlar bizi seçersen buyurun bu kadını seçersen artık onu değil, değil mi hocam? Allah'ın isyan değil mi? boşanmak bir, bir mazeret yoksa, kadın Yok. ahlaklıysa, namusluysa Boşanmak. İşte burada anne, yani illet anne babaya istiyor. Iz... Ama burada senden masiyet istiyor. Yani, yani. masiyet var burada. Baktığım İyi bir zaman, şey istemeyin. Yani yani şey değil. Masiyet değildir. Eyleye Yok masiyet değil. Kadın boşamak masiyet değildir ki. Anladım. Ama boşanmaya Allah yani böyle hazretlerden şey oluyor. Ne oluyor? Bir yoksa eğer, yani. bir yoksa, boşanmak için geçerli bir sebebin yoksa sakın diyor. İşte evet. burada sakınca var yani burada illet var. Hocam? Anne ve babanın rızası Allah rızasından sonradır. Evet. Allah rızasından sonra anne baba rızası geliyor. An tamam mı? Anne rızası, anne baba rızası geliyor. Yani nice çocuklar babalarına tokat vuruyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Ee, neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Yani Boşamazsa hesap verir mi hocam? Evet. Kul aklına girmiş olur mu? Efendim? Baba baba diretti. Boşa dedi. Boşamıyorum dedi çünkü benim hakkımda. O zaman Ama bunun için Allah katında işte, hesabı Tabi Tabii vardı işte ne, ne diyor bak burada ne diyor hadis-i senem diyor. İyi de caiz bu şey değil ki. Yani kötü bir şey değil ki dediği gibi Ahmed abi'nin. Yani ben, şimdi Kadın ile bak. Allah babanın hakkı var mıdır bu, bu boşaması? Tabii. Yani Babana gerçek nerede hakkı var mıdır? Efendim malını ver demesine hakkı vermedim baba. Çocuğun malı babanın malıdır ya. Baban zulmetme hakkı var mıdır? Baba zulmettiği zaman zulmünden dolayı Allah Celle Celalü ona ceza verecek, o ayrı bir mesele. Ama çocuğun da, çocuğun da baba ona zulmetti diye kalkıp karşılık vermesi ona caiz değildir. Vermiyorum. Baba ben yap ben e, boşanmıyorum diyor. Baban zulmüne karşı sadece tavır alıyor. Zulümdür diyor bu. E, <gülüyor> ya, <babanın gülüyor> o zaman zulüm, o zaman sizin dediğiniz babanın zulüm yapma. etme hakkı doğuyor. Yok kardeşim, sana diyoruz ki baba zulmünden dolayı hesabını çekecek. Tamam, o zaman. Ama o zaman diğer bir anlamda da babanın zulüm etme hakkı doğuyor. Cık, hakkı doğmuyor ya, niye böyle? Yeter sanıyorsun. Diyoruz ki babanın çocuğuna zulm etmesi hakkı yoktur, yani zulmettiği zaman Allah onun cezasını verecek, yani onu hesaba çekecek. Sana Ama baba ona bu kayset, bu kayset baba ona zulmederken öğretmen. çocuğu karşılık verme, vermemesi lazım. Şeyi yani sonuçta sonuçta baba yani, zulmü yapıyor. Örnek veriyor. Tamam. tamam. Yani, tamam. Bakar sorun, baba cezasını çekiyor. Ama babaza burada ceza Hocam sen ceza. Bak altının değerini ölçmek için sana böyle, ölçü birimi veriyor yok. Allah'ın Ama zulmetmişsen dedi. Baba hesabını Allah sonuçta, Yani bunu yap sonuçta bu bu olsun demiyor. Sadece Allah hay sonra Allah'ın daha sonra babanın hakkını şey şimdi bir örnek Baba bunun hakkı var. Hakkı var. Babanın buna hakkı var. Evet. sana çıkmıyor mu? Hayır hayır. Değerini babanın değerini anlatmak için ölçü veriyorsan Hı. ama bunu yapsın demiyor yani. Ya, Yapılsın demiyor. demiyor. Ya, Yapılsa diyor. Biz ya, Böyle bir böyle bir hakkı var diyor yani. O kadar hakkı değerli var diyor. diyor. Baba bir sebep gösteriyor mu yani, hocam? Mesela diyor şu sebepten dolayı biz bu kadından memnun değiliz. Ya yani. biz kadını sevmiyorlar. Aralarında çekişmeler var. Şudur budur tamamdır yani hem çocuklarından da nefret ediyorlar. Biz çocuğumuzdan var bu çocuk bizim çocuğumuzdur diyor. Yani Allah'tan sonra yani bunu dünyanın dünyaya gelmez, gelmenin sebebi ben ve annesiyiz diyor. Yani nasıl olur bir kadın için diyor bizi bizi şey yapar diyor. Biz ya bu ya bu kadını boşayacaksın ya kesinlikle sen bize çocuk olamazsın. Sütümüz sana haram olsun, menne olsun, şudur budur falan filan ve alakayı tamamen kesiyorlar. Ve biliyorsunuz Değil ki anne çocuk arasında, baba çocuk arasında. iki Müslüman arasında üç günden sonra küskünlük kesinlikle caiz değildir. İki Müslüman arasında küskünlük olduğu zaman, üç günü açtığı zaman her iki kişinin ameli muallakta kalır. Namazları, oruçları, zekatları, sadakaları tamam mı? Hepsi muallakta kalır. Yani yukarıya ne olmuyor? Biliyorsunuz insanların ameli Özellikle pazartesi ve peşembe günler ne oluyor? Melekler çıkarıyor, bütün Müslümanların amellerini, hayırlı ve şer olan amellerini göklere kaldırıyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Huzuranlı. Ona sunuyorlar. Ve bu küskün olan kişiler, değil ki anne çocuk, baba çocuk, iki Müslüman bu küskünlükten dolayı üç güne kadar musamaha veriyor. Üç günden sonra diyor ki bu kişilerin günahları, şey amelleri muallakta kalır. Bu iki kişi barışmadığı müddetçe bunların ameli muallakta kalır, kabul edilmiyor. Ne zaman barışsalar işte o zaman Allah Celle Celaluhu amellerini yapıyor, karşılıyor. Bu normal insanlar. Yani. Değil ki anne baba peki burada o çocuk Tamam mı? Hanımından dolayı yani hanımıyla annesi babası arasında olan münazaadan dolayı hayatı boyunca annesinden babasından mahrum baba anne çocuğundan mahrum kalacak. Yani e, hiç Masiye onunla bakacağım. konuşmayacak. onu Ali ve belki de bakarsın her namazdan sonra ellerini açar ona ve dua eder. Tamam mı? Ellerini açar ona be, ama bu kadını boşadığı zaman ya bu kadın bundan gider başka bir erkekle evlenir yani. Biliyorsunuz sahabiler döneminde cihattan dolayı bir kadın 9-10 tane erkekle evleniyor. O ölüyor onunla evleniyor, o ölüyor onunla evleniyor. Ve bazı kadınlar ilk kocalarından memnun değildiler. İkinci kocada, üçüncü kocada en mutlu kadınlar oluyorlar. Yani e, bakarsın ki o kadın filan adamdan boşandığı zaman belki daha iyi bir kayın babayla, daha iyi bir kaynana ile karşılaşır. Tamam mı? Daha iyi, ondan daha iyi, çok daha iyi bir koca ile karşı karşıya gelir. Ve hayat mutluluktur yani. Burada münazağa olduğu zaman ne çocuk hayatından lezzet alabilir, ne de anne baba, ne de, kadın da hayatından lezzet alamaz. Tâle mâ hûnâke khilâb mâ beyn, tamam beynel râcul, mâ beynel mar'a yani kadın ile kayın, baba ve kayın arasında münazağa ihtilaf olduğu müddetçe ne onlar hayatın tadını alabilirler ne bunlar. Kadın bile tadını alamaz. Kadın devamlı sinirli olacak. Kocasıyla icabında herhangi bir şeyde of falan kocasına da karşıya girebilir. Kızabilir. Bazı emirlerini yerine getirmeyebilir. E fitne gittikçe büyüyecek, büyüyecek. Bu fitnenin önünü almak için tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor. Hatta diyor boşamayı bile emretmezse. Çünkü Anne baba rızası kadından öte, öncedir kardeşim. Allah'tan sonra anne babanın rızasıdır. Allah'tan ön sonra. Tamam mı? Buyurun. Ben boşamadım mesela hocam. Halim ne olacak? Yandın sen. Sen artık sen Allah'a kalırsın. Allah ne Allah ne karar alırsa sizin hakkınızda Allah ne karar olacaksa Allah karar verir. Ben de ki. Allah senden. Bak bir sen canlı örnek falan hocam, selam hocam selam Sen barışta. Buyurun. Bu soru dedi. Hocam. Boşar mı? Adam, Sen barıştı mı bu, babandan? Barıştın barış, mı? Barış, barış, barış, barış, barış, barış. Hocam, e, mesela baba anneyi zulm ediyor. Yani anneyi dövüyor örnekleri. Yani bu çocuğun buna karşı çıkma hakkı var mı? Yani baba, anne baba, anne baba birbirlerine girdiği zaman çocuk <gülüyor> aralarına girmeyecek. Ama, hani. Bunlar karı kocadır. Bugün birbirler bak. Yani <gülüyor> siz de böyle mesafet gitsin. Geçiyor arkadaş evlendi. Sen daha evlenmedin. Yani çoluk çocuk falan olduğu zaman karı koca mesela tamam mı? Birbirlerine düştükleri zaman birbirlerine düştükleri zaman, başka birisi aralara girdiği zaman hemen ona kızıyorlar ve fitne büyüyor. Ve bu karı koca bugün kavga yaparlar yarın hemen barışırlar. barışırlar. Ya, o böyledir yani. Bugün Dört bir hafta var. kalıyor, üç hafta kalacak <gülüyor> <Çok> nihayet yani <gülüyor> neticeden barışacaklar. Abi, Barıştıkları sen, zaman arada kim kötü kalacak? Sen. Çocuklar kötü kalacak. Sen kötü kalacaksın. O zaman sen anneye babaya kötü olmayacaksın. Sen... Anne baba birbirlerine girdikleri zaman ister... Hangi yönden olursa olsun sen aralar. O da senin annendir, o da senin babandır. Kaç gelir oradan? Birbirine Kaç girme değil hocam. Şunu söyle soralım. Mesela baba işkili, işkili biri geldi. Anneye zarar veriyor. Ha. Yani dövüyor. E, çocuk orada önlemeyecek mi onu? Önlesin ama yani kalksın da babasını vurmasın yani. O da zarar veriyor annesine. İşkili Anne geldi. Ay yaş. Zarar veriyor. Ayrıca. E, çocuk ayrılacak orada veriyor. Normal bir, normal iki insan birbirleriyle bir kova yaptıkları değil ki insan. iki horoz. İki horoz sokakta giriyorsun. Özellikle ben köylü olduğum için yani köyde bir giriyorsun, şöyle camiye gidiyorsun mesela bakıyorsun ki iki horoz sokakta birbirlerinin dövüşüyor. Aynen. Evet. Burada ayırıyorsun sen çünkü bunlar birbirlerine eziyet evet. veriyor. Bunlar hayvan değil ki insan. İnsanlar birbirlerine girdikleri zaman dikkat ediyorsanız herkes oradan buradan çullanarak bunları ayırıyorlar. Evet. <gülüyor> Özellikle anne baba iki kardeş, iki kardeş birbirlerinin kavga yapıyor. Ayıracak evet. ve barışçı olacak ve da iki kişi birbirinden küstü. Bir barış. dikkat ediyorsanız Allah Celle Celalı'u sevdiği iki iki kulun arasında barışçı oluyor. Barışçılık çok güzeldir. O zaman çocuk anne baba arasında devamlı barışçı olması gerekiyor. Ya anneciğim ya babacığım falan filan yani uslubunu bilecek ve nasıl giriş yapacağını bilmesi gerekiyor. Bu yani Allah'tan sonra bu kişinin dünyaya gelmesi bu iki çiftten dolayıdır. Bu iki çift olmazsa sen belki e, şunu olmayacaktın, şunu giymeyecektin, böyle olmayacaktın, şöyle olmayacaktın tamam mı? Bu vesile tabii. Yani anne baba dünyada nedir? Çocukların var olmasına vesiledirler. Bir sorun daha olacak. Şimdi Buyurun. insan sinirli olduğunda alkol içmiş gibi oluyor. Hani mesela kendin, kendin ne yaptığını biliyor. Siz demiştiniz ki bu insan kendinden mesul olmaz. Hani kendine ne dediğini bilmiyorsa delinin olduğu gibi. O zaman e, baba anne şiddet uyguladığı zaman çocuk çok sinirlenir, hani kendinde olmaz ve buna karşılık babasına bir karşılık verebilir bu günah oluyor mu? Hani... Gerçekten burada İmam el-Bunuqayim Allah bunu zikrederken <gülüyor> yani e, artık böyle gerçekten sarhoş olacak derecesine kadar böyle bir insan var mıdır bilmiyorum. Yani İbn Kayyim rahimeullah bunu örnek verirken demek ki onun döneminde böyle şahslar görülmüş, tamam <gülüyor> mı? Ve bu örneği vermiş. Hakikaten hakikaten kişi gazaba geldiği zaman sinirlendiği zaman gerçekten ve kişi kendi nefsini bilir. Ne yaptığının farkına olup olmadığını biliyor. Kişi ne dese desen, hatta bazı şahslar diyorlar ki bazı sarhoşlar diyor kendilerini sarhoş olduklarını şey yapıyorlar diyor. Ama yaptıkları hareketlerin, bazı hareketlerin farkındalar diyorlar. Ve özellikle alkolik olan insanlar. Hani demin ben deyindim. Alkolik olmayıp da alkolü içki içtiği zaman gerçekten yani şey gibi oluyor. Sarpıtıyor. Hatta sigara bile. Yani ben Küçük yaşta sigara içtim. Haram olduğunu bildikten sonra terk ettim elhamdülillah. Ama ilk içtiğim zaman ilk içtiğim zaman çünkü bana içiren şakı bir kişiydi. Dedi ki: "Hiç dumanı dışarı bırakma, hepsini çek." <gülüyor> <gülüyor> hepsini çektim. Yani daha değil ki bir sigarayı bitirmek. İki yudum çektim. Başım döndü ve bayıldım gittim. Bay kişi bayıldıktan sonra yani ne olursa hissetmezsin. İşte bu kişi de sinirinden dolayı gerçekten baygınlık veya deri delivehutta böyle aşırı sarhoş olacak dereceye gelirse o zaman babasına laf söylediği zaman bu sözünden dolayı sorumlu değildir. Ya, ama etmişlerdi. efendim ya, o kadar fark etmeyecek. Söylediğini fark hatırlamayacak. Yani yok çok üzüzeydi yani. İşte yani e, diyorum ya eğer gerçekten gerçekten farkında değilsen sorumlu değildir. Yani. Ben çok sinirlendin deyip işin içinden çıkamazsın yani. <gülüyor> Yok yani bir de da, hani, sinir, bazı yani hep sinirleniyor sinirli evet. kimse yok ama her sinirlenen veya da gazaba gelen kişi yaptığının farkındadır. Tabii canım öyle değil ama, midir de Ama İbnü'l Qayyım'in zikrettiği şey demek ki gerçekten o zaman da onun döneminde böyle kişiler varmış ve böyle kişiler olduğundan dolayı, bildiğinden dolayı bu sözü zikrediyor. Onun için diyor ki, tabi ki onun sözü nasıl değil ki, yani Kur'an'dan ve Sünnet'ten derildi ki, ama onun döneminde böyle olduğu için bunu örnek Diyor ki, sarhoşluk iki çeşittir. Bir, alkollü içki içip de sarhoş olan kişi, iki diyor, aşırı sinirliğinden dolayı, Aklını kaybeden kişi diyor. Yani o da aynılsa boş gibi oluyor. Şey, Şekerle bir, şey bir araya geldiği Biz zaman gazap bir araya geldiği zaman o çok de... bak iz, iyi ki hatırlattın. Şimdi benim bir müşterim var. Ee, Toplancıdır. Yani ona çok satış yapıyorum. Yani yanımda en büyük en değerli insan. <gülüyor> ve hemen hemen 75 ile 78 arasındadır Allahu alem. Yaşı. He. Bu adamın şeker hastalığı var. Bu şeker hastalığı geldiği zaman değil ki sarhoş deliden daha çok deli oluyor. Ne yaptığını bilmiyor. Kendi kendini bile vuruyor. Kimse kendi kendini vurur mu? Hani bazı şarhoşlar var, cilet vuruyorlar. Nedir onlar ne diyorlar onlara? Müslüman bu. diyor. Yok, yok Türkiye'de cilet bir. He, ciletçi mi diyorlar? Ciletçi. He, bazı bu uyuşturucu, hapma, alkol, kulluk, kulluk, kulluk. Tinerci, tinerci. O şarkıyı dinlediği zaman. Tinerci, yani, ciletci. Yani, yani hissetmiyor yani, adam. Evet. adam. Adam evet. ya nasıl Özünce ciletle vuruyor adam hissetmiyor. Zevk alıyor zeyrek zeyrek ya. Edecek. Kendine cilet vurmaktan zevk alıyor yani Adam zevk alıyor, zevk. Sen bir, yani mesela bir elma yersin ondan zevk alırsın. O elma tadı güzel değilse zevk almadığın zaman onu atarsın. Bu adam cilet vurmaktan zevk alıyor adam. Tam şey gibi akıyor, zevk alıyor. Tamam mı? Ne için ben örnek verdim bunu? 78 yaşındaki amca. Birisiyle, ben subhanallah o gün onlar, onlarla bir iha, ihalem vardı. O güne den geldi. Bir haberim yok ben tabii. Gittik, yani sözde o saatte orada buluşacağız. Ee, onunla bir ihalemiz vardı. Bazı şirketler de girmişti. Ben de, ben de e, bu iş, ihaleye girmiştim. Ondan sonra orada bazı şahıslar daha bizden önce, yani onunla şey yapmışlar, e, ihtilafa düştüler derken şudur budur. Ondan sonra biz toplandık tabii. E, onun oğlu dedi ki, benim babam dedi biraz sonra gelecek. Elmühüm geldi ama nasıl... Diyeceksin ki var ya taş gibi sımsıq olmuş. Yani böyle siyah değiller aslında. Yani şekeri yükseli yükseli yükseli adam şey gibi olmuş. İçeri girer girmez var ya o şirketten yani o adamla kızıştığı daha başka bir adam geldi ve orada tuttu şeyi orada pa diye adamın kafasına vurdu. Onun tuttu kendi kafasına vurdu. Yani adam şey gibi oldu. Cinnet gibi yani. Subhanallah deli olduymuş. Ben de şey de ilk cinnit defa cinnit. böyle bir şey görüyorum. Ben orada hemen dedim ki ben bu ihaleyi istemiyorum. Hemen oradan <gülüyor> çıkıp <gülüyor> ayrıldım. <gülüyor> Sınavına Sınavına Sınavına <gülüyor> yani adam kafama vurmadan önce dedim ben de buradan kurtulayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra aşağı indim. Yani mektepten aşağı indim. Orada onun oğlunun şeyi torunuyla görüştüm. Dedim ki ya bu nedir? Dedi ki babam bu Şekeri yükseldiği kriz zaman abi. dedi, kriz geçiriyor dedi. Ne yaptığını bilmez, öldürür bile, hiç kim hiç farkına varmıyor ne yaptığını. O kadar ki e, aşırı şey cinnet gösteriyor, böyle veriyor. geçiriyor. E, e, Allah'ın O zaman bazı e, şahıslar şeker e, hastalığından e, dolayı da böyle olabilir. E, bir de aşırı e, sinire, sinire sahip böyle olabilir. E. Bir de gerçekten bu alkollü içkiden çok etkilenen insanlar hakikaten böyle cinnet gösterisi Şeker de şeker